Çıkkastı. Merhaba, kainat. Bugün 10 Mart, çarşamba. Yıl 2010, ay 3, gün 69, Kasım 123. 1431, Hicri Rebiülevvel 24, 1425, Rumi Şubat 25. Müessesemizin banisi ve kıymetli büyüğümüz Naci Kasım'ın vefatı. 1963. Günün tarihi. 90 yıl önce bugün 10 Mart 1920'de ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Kenan Pars İstanbul'da doğdu. Vefatı 10 Mart 2008 İstanbul. 11 yıl önce bugün 10 Mart 1999'da şair ve yazar Salah Birsel İstanbul'da vefat etti. Yemek listesi gün 69. Yayla çorbası, kuzu etli bamya, pilav, salata, muhallebi. Büyük Saatli Marif Takvimi <gülüyor> Juliette réveil a sonné dès le lever du soleil. et j'ai dit à ma poupée faut te squatter. Ça toujours du qu'il culpas. On arrive sur le boulevard Santa. On voit défiler le roi Zanzibar. Mais sur le champ, on est refoulé par les agents. Alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler. On, on est là pour voir le défier. On n'est pas là pour se faire piétiner On est là, là pour voir le défilé Si tout le monde était resté chez soi Ça ferait du tort à la République Laissez-nous donc qu'on le regarde Sinon plus tard quand la reine reviendra Ma parole nous reviendra pas le Jour de la fête à Julo mon poteau Je l'ai invité dans un petit bistrot Où l'on sert un beau gelèvre et devraient un hectare de première On est sortis très à l'aise et voilà que j'ai eu l'idée de le ramener chez moi Mais j'ai compris, devant le rouleau à pâtisserie, alors j'ai dit... On n'est pas là pour se faire, faire engueuler, on est venu faire une petite belote On n'est pas là pour se faire assommer On est là pour la fête à mon pote Si tout le monde restait toujours tout seul Ça serait d'une tristesse incroyable. pour Ouvre ta porte et des verres Ne t'obstine pas au sens sale Prochain coup ma parole je rentre plus du tout Ma femme a cogné si fort cette fois-là Qu'on a très passé le soir même et voilà On se paradis vers minuit oh, monsieur Saint-Pierre élèves qui rentraient. mais surtout que l'on s'approche Saint-Pierre se alors j'ai dit on n'est pas là pour se faire engueuler. on est On n'est pas là pour se faire renvoyer On est mort il est temps qu'on rigole Si vous jetez les ivoignes à la porte Fait-toi pas, vous restez beaucoup de monde Portez-vous bien, mais nous on se barre Et puis on est descendu chez Satan Et là-bas, c'était pas temps Ce qui prouve qu'on proteste to, Quand il est encore On peut finir par obtenir des mélangements. Kez Açık Radyo Bursu 949 Açık Radyo.com ve Açık Gazetesi onun Ömer Madra, Abi Halikwa ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Nepal'a bu sefer Goley adlı parça ile açtık. Çok sayıda birlikte sanatçının, müzisyenin birlikte seslendirdiği, çaldığı, söylediği bir parçaydı. Boris Vian'a ait bir. Parça Boris Vian, Fransız bir polimat dedikleri, yani her, hezarfen diyelim kendisine. Yazar, şair, müzisyen, şarkıcı, çevirmen, eleştirmen, müzik eleştirmeni, oyuncu, mucit ve mühendis. Ve kısa ömrü içinde fevkalade büyük bir etki bırakmış dünya üzerinde. Onun 90 yaşına girmesi ...dolayısıyla... ...üç gün boyunca açık gazetede... ...açık dergide de... ...program var bugün... ...biz üç gün boyunca açık... ...dergide de... Şey ...gazetede de bu önemli... ...Sima'nın... ...tanıtımını yapmaya çalışacağız kendisini... ...hem kendi sesinden... ...hem de çok ünlü şarkıcıların... ...ve müzisyenlerin... ...onun şarkılarını seslendirmesinden oluşan... ...eğer vaktimiz ve... ...halimiz müsait olursa 12 şarkısına da yer vereceğiz... İlki buydu işte... ...Onepa La Pouche-Fer-Anguele... ...adını taşıyordu şarkı... ...10 Mart 1920'de Paris'te... ...Paris yakınlarında Ville doğmuş... ...ve 5 yaşında okuma yazma öğrenip... ...hayatı boyunca da yaşadığı... ...kalp rahatsızlıkları var... ...ilk olarak da 12 yaşında başlamış... Yine bu yaşlarda Wikipedia'ya bakarsak Tifo'ya da yakalanmış. Fransız bürokrasisini eleştirmekle başlıyor. Hiçbir şeye boyun eğmemiş ve son derece acayip parodiler de yazmış ve çoğu da yasaklanmış aslında yazdıklarının. Öyle ilginç bir adam mesela Mezarlarınıza Tüküreceğim adlı kitabını Vernon Sullivan takma adıyla yazıyor. Afrika kökenli Amerikan vatandaşı Anderson, erkek kardeşinin linç edilerek öldürülmesiyle başlıyor. Roman kahramanı da intikamını beyaz kızlara tecavüz ederek alıyor ve yakalanıp asılıyor. 100 bin adet satmış, hemen yasaklanmış arkasından. Boris Vian'a da 100 bin frank para cezası verilmiş bunu yazdığı için. Larache diye de bir kitabı var, Yürek Söken, en son romanı. Orada da devrim bütün düşünürlerine önemli sağ sol fark etmiyor. Her türlü put kırıcı bir anlayışı var. Herkese de eleştirmekten kaçınmamış. Çok özel bir yazış tarzı var. Kendi özel kelimeler yaratıyor. İnce kelime oyunları yapıyor ve son derece gerçeküstücü konuları var en ünlü. ...en iyi bilinen kitabı da... ...Lekume de Jour* ...Günlerin Köpüğü... ...böyle caz dünyasının da... ...fevkalade önemli bir... ...takipçisi... ...Holgi Carmichael, Duke Ellington ve Miles Davis'i... ...Paris'te ağırlıyor... ...onların ilişkilerini kuruyor... ...ve Le Jazz Hot... ...Paris Jazz gibi önemli dergilere... ...yazılar yazıyor... Ve hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem de Fransa'da, Caz'la ilgili pek çok yazısı da var. Ünlü Savaş Karşıtı şarkısı, e, Le de tabii unutmamak lazım. Şöyle diyor, günlerin köpüğüne ön söz, mukaddimesi var. Hayatta önemli olan her şey hakkında ön yargıya varabilmektir diyor. <gülüyor> Aslında hoş bir laf değil mi? Hı <gülüyor> hı. Çünkü görüldüğü gibi topluluklar haksız, kişiler her zaman haklıdır. Herhangi bir yaşama kuralı çıkarmamaları bundan. Kurallar deyim şekline dönüşmeden bile bağlanılacak güçte olmalıdır. Var olan her şeydir aslında. İki şey aslında. Biri her şekilde ve bütün kızlarla sevişmek. Öteki de New Orleans ya da Duke Ellington'ın müziği. Geri kalan her şey kaybolmalıdır. Çünkü geri kalan her şey çirkindir ve şu birkaç sayfada bunu doğrulamak için yazılmıştır diyor. Günlerin Köpüğü'nün gizgahında güçlüdür. Çünkü yaşanmış bir olayı anlatır, yaşanmış bir olaydır. Çünkü başından sonuna kadar ben düşündüm bunu. Gerçeğin ısıtılmış ve eğimli bir atmosfer içinde düzensiz kıvrımları ve bükümleri olan bir yüze üstünde yansıtılması yoluyla elde edilmiştir bu kitap. Görüyorsunuz ya, hiç de açıklamakta sakınca görmediğim bir yol. Eğer yol varsa demiş. Evet, Boris Vian'a 90. yaşında, kendisi 1959'da. Doktorun yapma dediği her şeyi yaptıktan sonra kendine ilişkin bir filmi seyrederken... Kendi filmini, daha doğrusu kendi romanının filmini seyrederken. Evet. Doktor yaparsan ölürsün demişti. Tamam diyor ve... Ne demişse hey, doktorun yapma dediği yapmış bir adam. 90. yaş gününde ona bir günaydın diyelim. Ve yolumuza devam edelim. Boris Fiyan çalmaya da ve ondan esinlenmiş cover parçaları da çalmaya devam edeceğiz tabii. Evet Demre'de hortum olmuş gene. Antalya'nın Demre ilçesinde akşam saatlerinde seralarda zarara sebep olmuş. İkili alanlarda. İspanya'da, Katalonya'da kar. Bunları belirtelim. Çin ve Hindistan'da Kopenhag anlaşmasına katıldıklarını açıklamışlar. Kopenhag anlaşması derken? Kopenhag'dan çıkan bir metin. akor işte. Evet. Bağlayıcılığı yok ama... E, Üstelik de derinliği de yok. Gene de bunların ikisinin de imzalıyor olması bir şey ifade ediyor mu etmiyor mu bilmiyoruz. Kopenhag Koru'na imza atmışlar. Irak'ta seçim sonuçlarının açıklanması da ertelenmiş bir haber olarak da bunu söyleyebiliriz. Irak seçim kurulu parlamento seçimlerinin ilk sonuçlarını açıklamaya ertelemiş. Heyecanla bekliyorduk. Oyların %30'unun sayılmasından sonra bir açıklama yapacaklarını söylemiş yetkililer. Bu %30 oranına yarın ya da Perşembe günü, şey bugün ya da Perşembe günü hı hı. ulaşabileceklerini söylüyorlar. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de Iraklıları barışçı ve demokratik sürece bağlılıklarından ötürü kutlamış. %62'lik bir katılma oranı olduğunu dün de söylemiştik. 6000 aday katıldı, 300, 325 palmanter belirlenecek milletvekili. Ve ikili, ikili ya da üçlü bir koalisyon çıkması bekleniyor. Başbakan Nuri El Maliki'nin e, Şiilerin öncülüğündeki hükümeti koruması da umuluyor deniyor ama aksine de bazı haberler okumadık değil. Tahminler yani. Bu arada şeyle ilgili de ilginç bir karar var. Askeri mahkemeler, Türkiye'de de epey askeri ve sivil yargının yargı alanları arasında bitişmenin ya da erişmenin önemli tartışmalar yarattığı bir yerde 11 Eylül'de kurulan Guantanamo'da da tutuklanan insanların Acaba askeri mahkemelerde yargılanıp yargılanmayacağı, yargılanamayacağı meselesi adam akıllı tartışıyordu. Birleşmiş Milletler insan hakları araştırmacıları, sorgucuları diyelim, sorgucuları Obama ne bir çağrıda bulunmuşlar ve sivil mahkemede yargılayın 11 Eylül'ün suçlanan kişilerini çünkü askeri mahkemeler Adil olmaz demişler. Bu, bu oldukça eleştirilere açılan bir şeydi ama gerek Amerika Birleşik Devletleri gerekse bütün dünyada ve Türkiye'de de askeri yargı ve sivil yargı arasındaki farklar açısından tartışmalara ışık tutacak nitelikte bir şey. Çünkü Beyaz Evde ya da Beyaz Saray diyorlar ya orada 11 Eylül tutuklularını adaletin önüne çıkarma konusunda mesela Halit Şeyh Muhammed ve 4 diğer sanık daha var. Askeri bir yargıya verelim mi diye tartışmalar oluyor. Askeri Komisyonlar Kanunu'nun tamamen temelden hatalı olduğunu düşünüyorum demiş ve uluslararası standart adil yargılama standartlarından çok uzakta ve düzeltilemez diye konuşmuş Martin Schein'in Birleşmiş Milletler'in özel raportörü insan hakları ve temel özgürlüklerin korunması konusunda <gülüyor> işlere bakıyor. Yani terör, terörle mücadele sırasında insan haklarının ve temel hakların temel özgürlüklerinin de korunmasına bakıyor. Gerek Schein'in. Gerekse de diğer Birleşmiş Milletler raportörleri bağımsız çalışıyorlar. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne aralarında Amerika Birleşik Devletleri'nin de bulunduğu 47 üyesi var, 47 ülke üyesi var. Ve bu Shine'ın Fin Finli uluslararası hukuk uzmanı, profesörüymüş ve Guantanamo Bay'deki Küba'daki Amerikan üstündeki Amerikalıların yönetimindeki bu tutukluların bulundurulduğu yeri de ziyaret etmiş. Ve şöyle gayet net konuşuyor aslında. Obama yönetiminin bu askeri Military Commissions Act dedikleri Bush zamanında çıkarılmış kanunun düzelterek değiştirerek de bu işin içinden çıkamayacaklarını da söylemiş Yani Bu düzelmez demiş yani. Bu... Yok o, o hasta kurtulmaz demiş ve yani benim için tek bir seçenek var demiş Martin Schein'in o da ne demiş bakayım yani normal bildiğimiz Amerika'daki federal ceza mahkemelerine gitmesi lazım zaten terörizm davalarında terörizm vakalarıyla ...vakalarını ele alırken... ...çok daha iyi bir sicili de var... ...görülüyor demiş. Oysa askeri... ...bu komisyonlar... ...askeri mahkemelerde... ...berbat sonuçlar... ...çıktı demiş. Gayet açık bir basın toplantısı yapmış... ...Cenevre'de. Önemli bir haber... ...Reuters'dan... ...Stephani Nebeha'in ...haberini okuduk bu şekilde... Çünkü mesela Amerika'da Adalet Bakanı Eric Holder aslında bu New York'ta bir sivil mahkemede yargılanan beş kişinin sivil mahkemede yargılanmasını istiyormuş Adalet Bakanı fakat New York valisi Michael Bloomberg ve Washington'daki bazı milletvekilleri bunu değiştirelim ve askeri mahkemeye verelim demişler. Vali de bu işe karışmış. New York'ta olduğu için mi acaba valinin de bu konuda söz hakkı oluyor bilmiyorum. Ama e, adam akıllı önemli bir uluslararası hukuk, hukuk ve adalet kavramlarının tartışılacağı bir yere doğru gidiyoruz. Hiçbir şekilde söz konusu olamaz ve düzeltemez demiş Birleşmiş Milletler'den resmi çıkan rapor. İlginç yani. Türkiye'den de haberlere bakacak olursak Erdoğan'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne Büyükelçi'yle gözdağı diyor. Ne demek bu? Ee, aslında bu işte Dışişleri Komisyonu'ndan geçen 1915 olaylarıyla ilgili işte yasa da değil ki aslında. O yüzden hani niye böyle bu kadar sert gidiyor bu iş orasını da çok çıkartabilmiş değilim. Çünkü bir önceki bu kararname ya da yasa ya da öneri diyebilirler herhalde. Geçtiği zaman böyle bir sıkıntı yoktu ama şimdi geldiğimiz noktada şu varmış. ABD dışlarının ne yapacağını bekleyip ardından Büyükelçiyi gönderip göndermemekle ilgili karar alınacakmış. O zamana kadar Büyükelçi Türkiye'de alacak imiş. Durumu yani dirayetli, en, güçlü bir dış politika izliyor Türkiye. Durumu en geniş anlamıyla değerlendireceğiz demişler. vallahi durumu bence en geniş anlamıyla değerlendirildiği bir program oldu dün. E, Habertürk'te Fatih Altaylı'nın programında Yusuf Alacoğlu ile Sevan Nişanyan konuktular. E, yani hani tahminimce ben televizyoncu olsam bir daha ve bir daha veririm. Bilmiyorum Habertürk'te yapacak mı bunu hayatımızın hatası da demiş olabilirler emin değilim. İkisini de içeren bir programdı çünkü. E, verirlerse kaçırmamanızı tavsiye edebilirim. Gerçekten durumun en geniş anlamıyla e, bence ciddi anlamda tartışıldığı üstüne üstlük soykırım mıydı değil miydi değil bu olan biten nedir niye yapılıyor. Bunun dış politikada iç politikadaki dengelerde yeri nedir psikolojide yeri nedir diye devam eden daha güncel 1915'te 2010'da geçen bir tartışma yaşandı. Hararetliydi. Hakikaten ama e, yani tüm bu olan biteni açıklayabilmek için yine tek kart oynasam ayıp olur mu? Yani çünkü ben bu kartı bu ara bol bol oynamak gerektiğini düşünüyorum. Seçimler yaklaşıyor kartı. Ya çünkü e, ABD'den Büyükelçi çekmiyorsa Türkiye ki, sanmıyorum çekiyor olduğunu. E, bir garip bir durum. La karşı karşıyız diye düşünmek mümkün. Fransa'da çekecekler mi mesela. Ya da hani böyle devam edecek mi işte İspanya'ya falan filan diye elçileri çekme. Ankara'da çok fazla elçi olursa ev fiyatlarını etkiler mi? Bir de ben bunu düşündüm. Özellikle daha orta orta üst mahallelerde. Yani bir garip bir durum. Çankaya bir Gazi Osman Paşa. Ee, civarında ev fiyatlarında ciddi bir dalgalanma, etkilenme bekleyebiliriz bu durumda. Çünkü epey bir elçi çekmek gerekecek. Ermenistan Büyükelçisi olursa günün birinde o yok onu, onu Talatpaşa Bulvarı'nda bir yerde tutmazlar. Talatpaşa Bulvarı, Talatpaşa Apartmanı. <gülüyor> <gülüyor> ee, evet, yani e, Halaçoğlu katliam yok demiş programda. Teke tekte müthiş soykırım tartışması diye vermiş Habertürk bunu. E, Halaçoğlu eski Türk Tarih Kurumu başkanı. Saban Nişanyan da yazar e, ve turizmci. E, Savan Saban Nişanyan Amerika Birleşik Devletleri'nde Dış İlişkiler Komitesi'nde 22'ye karşı 23 öyle kabul edilen Ermeni tasarısı ile ilgili şey demiş. Katliamlar dünyanın o tarihinde her toplumda olmuştur. Kimse de temiz değildir o konuda. Esas insanları çıldırtan nokta Türkiye'nin bu kadar utanmazca yalan politikasını sürdürmesi. ...bunun zararını Türkiye çekiyor... ...Amerika'da çekmiyor... ...Ermeniler de demiş. E, tasarının bir oy farkla kabul edilmesiyle... ...ilgili soruyu da gülünç bir durumla... ...karşı karşıyayız. Amerikan komitesi karşımıza ahlak hakemi olarak çıkıyor... ...tarih hakemi... ...bunun müsebbibi de Türkiye'nin akıl dışı politikası demiş. Ee, bir toplum 90 sene sonra... ...hala kendi geçmişiyle yüzleşemiyorsa... Oradaki 22 oyun maskarası olur demiş. Dedi valla daha bir sürü şey söyledi de e, yani aslında temelde bütünle konuyu üç aşağı beş yukarı buradan kurguladı. Yani bütün bu olan biteni yani nasıl olur ki bir toplum tarihinde katliam olmadığını iddia edebilir. Çünkü her toplumda her coğrafyada her tarihte katliamlar olur. E, yani bu ne Türklere özgü bir durum ne Ermenilere ne Japonlara ne de başka bir halka diye anlattı zaten uzun uzadıya. Ama bunu niye kabul etmiyor olmak ve bunun üzerinden politika geliştiriyor olmayı bence e, iyi tanımladı. Özellikle Amerika'da olan biteni. Bayağı yalan dolan yarışı. Çünkü kimin kazanacağı üzerinden ahlakın tamamen kenara konduğu bir tartışma yaşıyoruz ki bu çok çirkin. Dedi. Evet biz de bir süreden beri yayınlarda bu buna benzer şeyler de söylemeye çalışıyorduk biz de değil mi? Yani çok şey yani. Mesela Milliyetçi hareket partisi diyelim. E onlar da EFT'deki gibi oluyor aslında yani. Onlar da kızıl delileri kesti diyor mesela. Onlar önce kendilerine baksınlar diyor ama Türkiye'de herhangi bir şey yapılmamış olduğunu da bu alanda savunuyorlar. Mesela Halacoğlu da dün aynı toplantıda pardon, programda tek tekte şey demiş, Amerikalı Profesör David McGee'nin çalışmasını esas alırsak 1 milyon 479 bin Ermeni nüfusu vardı dünyada o dönem. Göç edenlerin sayısı hesaplandığında 250 bin ya da 300 bin Ermeni'nin öldüğü görülüyor. Bunların çoğu da açlıktan koleradan ölmüştür Rus arşivlerine göre demiş. Yani katliam olmadı demiş. Evet. Yani ben hala anlayamıyorum. Talat Paşa'nın günlükleri çıktı. Ya gerçekten bunların hepsini tek tek uzun uzadıya da konuştular. Peki ikna olacağını hissedemedim ben halacığonunda ama hani Talat Paşa günlükleri ortada. Ermenlerin buralarda olmadığı ortada. Ee, ya yani bir şey olmuş ama bunu açıklamak için bir şeyler gerekiyor. Olmadıdan öte sanırım ya da Kızıl e, beyazlar tarafından kesilmiş olması Amerika'da bu durumu yine açıklamıyor. Falan bir garip bir hal. Ee, ama herhalde daha bir süre daha devam edeceğiz. Bizim hakikaten baştan beri söylediğimiz şuydu. Baş dediğim herhalde bir üç senedir, beş senedir ama e, yani ABD'de, kongre'de de geçse de kurtulsak. Yani uzun süre bunu Fransa üzerinden oynadılar. Fransa'da geçtikten sonra konu kapandı. Bir daha da açılmadı. Değil mi? Ayrıca da ilişkiler gayet iyi gidiyor yani. yani. E, Büyükelçi de bildiğim kadarıyla cinna falan taşınmadı. O senin kaygın da gerçekleşmedi. Silah. ...ambargos da uygulanmadı. Fransa'dan da silah alınıyor. Amerika'dan da geçerse... gene de alınacaktır silah da. Silah bol bol alınıyor. Alınan bir meta zaten. Sadece silah tacirleri, yapımcıları... ...Military Industrial Complex denen... Hı hı. ...askeri endüstriyel birleşim... ...ellerini ovuşturuyor... ...bu kavga, gürültü, patırtı sırasında. Daha kolay ve daha ucuza... E, ya yani alanlar açısından bol silah daha kolay satmak mümkün olacak yani. Evet böyle bir halle karşı karşıya olduğum söyleyeyim ama şu var mesela kabul etmiyor ikna olacak gibi değil dedin sen. Yok. oldu ve o görüşteki insanları da herhalde katabiliriz. Bilmiyorum hani öyle bloklanıyorlar mı, arada görüşüyorlar mı onu bile bilmiyorum ama. Ha, yalnız bu konuda değil ki. Genel <gülüyor> ee, bir blok var değil mi aslında? Dünyada da ama. Yani mesela Tabii. şimdi bu şeye ne diyorsun? Küresel iklim değişikliği katiyen yoktur diye böyle boğazlarına kadar suya batmış insanlar. Glup glup dinle, ne küresel ısınması falan deme durumundalar. Mesela e, üzerinde sık sık durduğumuz şey Hikayesi var ya Kürklü foklar Mesela 1500 kilometre kuzeye daha serine niye gittiler Diye sorunca yok gitmemişlerdir Diyebilirsin ancak değil mi Galapagos adalarında Tarih boyunca gittikleri yer <gülüyor> Oturdukları yeri terk eden koloni Niye acaba Tatil tatil. Ya yani tahtil. aslında hani bütüne dair zaten üç aşağı beş yukarı her şey birbirine oturuyor. Yani en azından Türkiye özelinde bakalım. Hadi küresel olunca çok iddialı olacak ve bir sürü şeyi bir arada bağlamak gerekecek ama e, yani mesela eğer Ermeni soykırımı demiyorsunuz hadi geçelim 1915'te Ermenilerin başına çok fena bir şey geldi demiyorsanız büyük ihtimalle e, Türkiye'de de bir darbeler geçmiş olmuş olsa bile e, bunun bugünle hiçbir alakası olmadığını da düşünüyorsunuz. Bunu düşünüyorsanız bunun yanında Ayrıca e, çok ciddi kazanımlarımız olduğunu Türkiye'nin harika bir demokrasi içinde yürüyor olduğunu da düşünüyor olabilirsiniz. En büyük tehlike size göre şeriat olabilir falan diye devam eden bir zincirleme halka var. Bu halka aslında demin bahsettiğim bu endüstriyel silah lobisi dediğimiz halkaya da her seferinde farkında olarak ya da olmayarak bağlanıyor aslında. Çünkü bunun bütün bu politikaların sonucu daha çok silah ihtiyacınız oluyor. Çünkü tartışacak çok konunuz, kavga edecek çok olayınız, çok ciddi güvenlik açıklarınız. Tırnak içi bunların hepsi oluşmuş oluyor falan filan. Tatsız. Ve epey de para dönüyor bu işlerin içinde değil mi? Uyuşturucular, silahlar filan. Bu çatışmaların beslenmesinde kullanılan yakıt olarak. Yani Ahmet Altan da sanıyorum öyle bir şeye değinmiş. Yani kurulan oyun çok basit ve basitliği ölçüde dahiyane diyor. Yani bütün sistem yalan üzerine bina edilmiş diyor. Türkiye'den bahsediyor tabii. Ama üç temel yalan üzerine konmuş bir durumda bahsediyor. Yani insanların da yalanların doğru olduğuna inanacakları bir eğitim sisteminden, büyük bir beyin yıkama ayininden geçmişler insanlar diyor. Bütün sistem yalan üzerine kurulu. Dünya, Türkiye'nin dünyayla çatıştığı üç temel mesele var. Ermeni meselesi, Kürt meselesi, Kıbrıs meselesi. Bizim inanıp söylediklerimizin tam tersini söylüyor bütün dünya. Biz Ermenileri öldürmedik diyoruz. Dünya öldürdünüz diyor. Biz Kürtlere haksızlık yapmıyoruz diyoruz. Dünya yapıyorsunuz diyor. Biz Kıbrıs'ta haklıyız diyoruz. Dünya haksızsınız diyor. Biz bütün dünyanın yalan söylediğine inanıyoruz diyor. Bunun açıklamasında hepsi Türklere düşman, Türklere çünkü Türklerden korkuyorlar diye yapıyoruz demiş. Devamı da var ama böyle bir genel açıklaması var. Sen bana söyle bakalım Galapagos, Kürtlü Fokları niye 1500 kilometre kuzeye serin sulara gitti? Benim duyduğuma göre daha yukarılarda ucuz villalık alanlar var. Yani İngilizler nasıl kalkıp bilmem kaç kilometre öteye işte Bodrum'a villa almaya geliyorsa buna benzer bir durum olduğunu duydum ben. Bütün koloni ha? Çok ucuzmuş abi. <gülüyor> Bildiğin gibi değil. <gülüyor> ha, haklı olabilirsin ya. Onlar da haklı olabilirler ama e, büyük ihtimalle haklı dediğimiz şey zaman zaman görece de olsa haklılık dediğimiz şeyin düz bir çizgi olduğunu <gülüyor> unuttuğumuzda her şey sorunsuz devam edebiliyor. Evet bize bir şey olmaz abi vaziyeti yani. Yok yok hiçbir şey olmaz. Açık kaste. <gülüyor>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 Est que celle de ma fabrication, n'oublie un rayon d'action de trois mètres cinquante. Y a quelque chose qui cloche là-dedans. J'y retourne immédiatement.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 Et je ne me suis pas rendu compte de la seule chose qui compte c'est l'endroit où Scal tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans. immédiatement.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 Loge de Bombatomik adlı çok iyi bilinen şarkılarından birini Serge Giani benzersiz üslubuyla icra etti. Boris Vian'ın 90. yaşına eğer 1959'da çok genç yaşta kalpten ölmeseydi bugün 90 yaşında olacaktı. Boris Vian'ın yazar, şair, müzisyen, şarkıcı, çevirmen, edebiyat ve müzik eleştirmeni Aktör, mucit, mühendis, gerçek üstücü ve biraz da anarşist bir kimlik. Ona gönderme yaptığımız ikinci şarkı buydu. Onu almaya üç gün boyunca devam edeceğiz. Evet, şimdi Baykal'dan, Boris Vian'dan Baykal'a geçişte biraz şizofrenik şeyler yaratıyor. Ben de ama ne yapalım bu programın özelliği de bu zaten. Programın özelliği değil abi bence, memleketin özelliği. <gülüyor> <Nihayetinde>. <gülüyor> Dünyanın da denebilir belki biraz Türkiye'yi korumak için. Şimdi Türkiye haberlerine geçiyoruz evet. ya, o yüzden fokusladım ben. Neresine baksan aynısından görüyorsun, tamam kabul ediyorum bunu. Ee, aslında Baykal değil, daha çok salı grup toplantısı ve grup toplantısı üzerinden gidersek... ...daha geniş bir perspektif yakalama ihtimalimiz de var. Genel hafta tartışması devam ediyor... Ee, hatırlayacaksınız Kemal Kılıçdaroğlu genel af olmaz ee, olur pardon <gülüyor> dedi benim de kafam karışmaya başladı hayır kafan karışmış değil nasıl Kılıçdaroğlu genel af olsun demedim demiş zaten. ha tamam <gülüyor> kafam netleşiyor <gülüyor> <gülüyor> aynen öyle ya son Batman'da öyle dedi gibi geldi bana o ee, yalnız, hatta genel biz olur. ne güzel ah sonunda CHP'de siyasi bir Hat değişikliği başlıyor mu? Aman Allah falan diye böyle bir... Konuşmuştuk. Ha. Evet. Genel olsun, af olsun diye bir laf etmedim. Batman'da işsizlik, yolsuzluk, yoksulluk var. Eee? Biz <gülüyor> Konuş... Batman'da işsizliği çözeceğiz dedik. Bunu genel af olarak anladınız diyor. ha kelime hatası. Kavram yani is... ve kelime algı. Algıda seçicilik durumu olmuş. Yoksulluğu ticari meta konusu yapmayacağız. Peki bu yanlış anlamaların niye olduğunu biliyor musun? Bence önemli kısmı bu. CHP yine bir saldırıyla karşı karşıya komplo. Yanlış yere bilinçli olarak çekiliyor, sözler çarpıtılıyor demiş ki... Bir kısım medya mı yapmış bunu? Vallahi, Bizim de aralarında artık, bulun. O, kim biz de bilemedik bu sefer ama... E, yani gerçekten... E, gerçekten gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani Biz bunları yaptıktan sonra terör bitecek demiş işte. Hayır, terör İşsiz... bittikten sonra bunları... Hayır, işsizlik ve yoksulluğu bitirdikten sonra terör de bitecek. Ondan sonra talep gelirse biz affa da sıcak bakarız demiş Kılıçdaroğlu. Senin kafanın karışması normal. Yani normal. Peki, tamam. Ee, doğrudur. Diyecek fazla bir şey yok. Baykal'da zaten şeyi söylemiş Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. Neyi söylemiş? Bizim tavrımız gayet net demiş. Herhangi net bir tereddüde demiş. yer yoktur CHP'nin düşüncesiyle. CHP'nin düşüncesi mi? <gülüyor> Belki. <gülüyor> CHP bir düşünce kulübü olarak işliyor. E, bu arada bence hakikaten MHP ve e, Bahçeli de son zamanların en doğru sözlerinden birini etti. İlk kez ancak siyaset üzerine teori üretirken Bahçeli ile aynı yere düştüm uzun zamandır. Evet. Yani en azından bir kısmıyla ilgili şu kısmı CHP nereden, nerede, neye, nasıl duracağını netleştirmelidir. Siyaset böyle ortama saçarak olmaz dedi. E, bence doğru söyledi. Herkes nerede konuşacaksa konuşsun ama esas söz başkent olmalıdır gibi ilginç bir şey de söyledi. O kısmını anlayamadım ben ama e, yani devamında konuştuklarınız fasa fiso'dur. Ankara'da daha böyle olacak diyor herhalde. E, Hollywood'da konuşacak halleri yok ya. E, yok ama hani Bursa'da konuşunca sayılmıyor mu yani? ...diye düşündüm ama sayılmıyor demiyor zaten Sayın Bahçeli. Sayın Bahçeli Ankara'dakinin daha esas ağırlıklı, söz, olduğunu, ağırlıklı evet. olduğunu söylüyor. Yani evet Baykal ilginç açıklamalar yapmış. Orada da bir <gülüyor> yarılma bende var tabii. Tabii tabii yani zaten yani şüphe yok ki. Evet, yani bir bölümünü iyi anlayamadım. Beynimin bir lobuyla algılamaya çalıştım. Konuşmanın ikinci bölümünü de ikinci lobuna bıraktım. Böylesi benim, daha doğru anlayabilmek açısından. Çok daha acısında. rahat oluyor. Paralel loblarla paralel düşünce, kain, paralel kainatlar, evrenler gibi oluyor. Sonuçta değil mi? Hayat hangi pencereden gördüğünle ilgili en nihayetinde. Şimdi mesela terörle mücadele konusunda şey diyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin düşüncesiyle ilgili herhangi bir tereddü değer yoktur. Terörle mücadelenin Türkiye'nin temel önceliği olduğunu düşünüyoruz. Ellerindeki silahların tümünü teslim ettikleri takdirde toplumsal barış projesi olarak affın tekrar gündeme gelebileceğini çok önce söylemiştim. Ya ben şimdi anlamadım. Söylediği şeyin formülasyonu şu mu? Hala lobları tam olarak birbirinden böldüremedim. Ondan da olabilir. Ee, yani terörle mücadele Türkiye'nin temel önceliği derken yani elimize silah alıp evet. e, birlerini kovalamak Türkiye'nin temel önceliğidir. Evet, Budur bu çözecek olan Türkiye'nin evet, sorunu. Onlar diyor. da ellerindeki tüm silahları teslim ederlerse... Toplumsal projesi olarak af, toplumsal barış projesi olarak af gündeme gelebilir. Bunu daha önce de söylemiştim. E buna bir silahlı çözüm desek ayıp olmaz değil mi? Çünkü bütün her şeyin başından sonra silah geçiyor. Birileri silah alıp silahlı birlerini kovalıyor. Bunun üzerine o silahlı birileri, öteki silahlı birilerine silahlarını teslim ettiğinde barış geliyorsa demek ki burada hani temel anahtar kelime silah. Ve ondan sonra da af. Ha. ...barış kelimesini duymuşlar mı? Toplumsal barışın... Sonra o. anladım. <gülüyor> Sonrasında gelecek. Şimdi bu bir lobumuzun şeyi. Ama arkasında... ...bunlar yanlış sözlerdir demiş. Niye Onun... yanlış olduğunu da açıklamış ki... ...bence onu demek istememiştir diye düşünüyorum. Ankara'da mı söyledi bunları bilmiyorum. Hani Ağırlığı var mıdır? Ankara'da söyledi aslında ama neyse. Ee, bakın daha bugün iki şehit verdik. Böyle bir şeyin hiçbir ortamı yok. Bu sözler yanlış sözler diye devam ediyor. Yani konjonktürle durumu bağlıyor olmakta tabii ilginç. Hani güncel üzerinden e, genele dair bir okuma yapıyor. Bunları gündeme taşıyamıyoruz. Çünkü daha bakın bugün iki şeyit verdik diye açıklarsak durumu çok kolay olmayabilir siyaset yapmak. Bugün ortamı yok böyle bir şey diyor. Bugün yok yani konjonktür. Yok. Yani bir hafta sonra bunları bir daha bir bakalım ama bu hafta değil mi demek bu? Herhalde öyle bir şey çünkü haftadan haftaya hakikaten CHP'nin siyasetinde ciddi değişikliklerden bahsetmek mümkün. Geçen hafta tam bugün çünkü çarşambalardan önce salı var biliyorsunuz orada da grup toplantıları gerçekleşiyor. Biz de çarşambaları grup toplantılarından haberler veriyoruz. Orada öbür lobuyla hareket ediyoruz beynimizin. Ya merkezi bir sistemden tabii iki kulağı birden de şey yapmıyor değil mi? Yok hayır. Hareket edeyim. yani Bir lob bir kulağı kontrol ediyor. Ben sana o zaman şimdi öbür sol kulağımı sol döndüm. Kulağı. <gülüyor> şimdi o lobdan çıkan şuydu geçen e, hafta. Geçen hafta salı günü gündüz şunları yaşamıştık. Ee, aslında bu hatırlayacaksınız İrtica ile mücadele eylem planı diye bir belge çıkmıştı. Altında Dursun Çiçek'in imzası vardı. Bu imza gerçek mi değil mi diye uzun süredir tartışmaktaydık. Islak mı kur mu diye. Hatta. Ya şimdi yani niye tartışıyorduk? Belli değildi. Çünkü e, yani kriminal incelemeler sonucu dursun çiçeğin çıkmıştı ama o kriminal inceleme kesmeyince bu kriminal inceleme, o da kesmeyince şu kriminal inceleme diye devam eden bir sohbet durumumuz vardı. Bu sürecin kırılma noktalarından biriydi geçen hafta 7 gün önce. 7 gün önce çünkü Genelkurmay şunu söylemişti. Ya e, daha doğrusu Genelkurmay da kabul etmişti. E, jandarma kriminalin incelemesi üzerine ya galiba bu imza dursun çiçeğin noktasına gelmiştik. Bunun aksini iddia eden genelkurmay dahil aksini iddia eden tek kurum kalmıştı. E, CHP ve Deniz Baykal. Geçen hafta iddia, 7 gün önce e, imzanın artık TÜBİTAK, Adli Tıp ve Jandarma Kriminal Dairesi tarafından Dursun Çiçek'e ait olduğu söylenmesine rağmen Baykal bu imzanın Dursun Çiçek'in olmadığını ve bu olan bitenin komple olduğunu söylüyordu. Kağıt parçası tezine devam ediyordu. Evet, bazı yazarlar ve Dursun Çiçek'in kendisi de dahildi buna. Evet, ee, evet Bazı aslında köşe dedi, birkaç bir köşe de, yazarı vardı. Bir de, Deniz dur, Baykal, dur, tabii Dursun dur, Çiçek dur, de şey diyoruz de, zaten. Artık sabrım taşıyor. Çok ustaca yapılmış bir taklit. Başka mercilere gidiyor. Makinesi var demişti, değil mi? Ko, e, i̇mza taklit makinesiyle ile yapılmış olabilir demişti. Falan böyle devam eden bir tartışmanın ortasındaydık. Biz geçen hafta çok e, ümitsiz ve biraz da kırgın konuşmuştuk e, CHP'nin konuşması ile ilgili, Baykal'ın konuşması ile ilgili. Çünkü yani bütün bunlar olurken bunları söyleyebiliyorsa e, hakikaten bu Ergenekon avukatlığı durumunu bayağı hak etti e, durumu vardı. Çünkü baştan beri Ergenekon, e, CHP ve Baykal'a göre FASA FİSO, olan biten AKP'nin sivil darbesi ve de e, CHP ve Deniz Baykal da Ergenekon'un avukatı idi. Hı hı. E, şimdi geldiğimiz noktada 7 gün önceden, 7 gün sonra ne değişti bilmiyorum. Çünkü Dursun Çiçek'le ilgili yeni bir haber. Ben baktım bu 8 gün içinde olmamış. Ama Baykal'ın söyleminde birebirlik bir... E, Hangi gözünle baktın? Ya işte bir sağa kapattım, solla baktım, bir solu kapattım sağda, Sonra ikisiyle baktım. Pek değişmedi. Yani hani Google'da olmuyor galiba bilgisayar ekranıyla ilgili o. iki boyut, üç boyut sorunu olabilir. Değişmiyor çok. E, şöyle bir noktaya geldi. Bu imza galiba gerçek olabilir dedi Deniz Baykal. Dememiş. Valla dedi. Dedi ki ee, yani böyle bir durum var dedi. Genel kurma irtica eylem planının orijinal ve gerçek belge olabileceğine kanaatini söyledi. Böyle bir kanaatin bu aşamada ifade edilmesi için kamuoyunu tatmin edecek ciddi bir araştırmanın yapıldığını söylenemez dedi. Ki benim bildiğim kadarıyla bir imza ile ilgili ee, inceleme yapılabilecek üç kurum var memlekette. Zorlarsanız o da. TÜBİTAK, Adli Tıp, Jandarma Kriminal Dairesi. Bunu yeterli bulmuyor e, Sayın Baykal. Kimlere nerelere gösterelim. Oğlumuzlu durumu var. Islak e, imzanın makineyle atılıp atlamayacağı, çiçeğin parmak izi, imzanın atıldığı kalemin cinsi mürekkebi araştırılmadan suçların varit olabileceği, varit mi o kelime? Hı -hı. Genelkurmay açıklamasıyla ilan ediliyor dedi ve bunu şuraya bağladı. Doğru da olabilir bunlar. Hiçbir fikrimiz tabii ki haliyle yok. Genelkurmay'ın yani, açıklaması yanlıştır dedi diyor o zaman. Ee, öyle demiyor aslında geleceğim <gülüyor> hızlı dönüşler yapıyor dedim ya 7 gün önce bunların hepsi yalandı şimdi oradan başlaması lazım yoksa mantıksız görünür değil mi hepsi Evet ee, Ardından da mantık ki, arıyoruz ama hala e, Mantıksal çerçeve bir realite duruma göre oluşturmak gerektiği çok açık Eğer genelkurmayda irtica eylem planı diye bir plan hazırlanmışsa bunun net bir şekilde ortaya çıkması lazım dedi Artık peki deminki cümleyle bunun ne bağlantısı var dersen yok ama böyle devam ediyor hayat. Yarım yamalak değil yukarıdaki siyasi pazarlıklar doğrultusunda aldım verdim pazarlıklarıyla değil gerçekten öyle midir bunun ortaya çıkması lazım. Burada bahsettiyse çok daha e, tatsız bir durum şöyle bir şeyden bahsediyor. Yukarıdaki sivil pazarlık e, siyasi pazarlıklar doğrultusunda aldım verdim pazarlıkları dediği şu. Ne? Cumhurbaşkanı, genel kurmay başkanı ve başbakanı bir araya getirdi diye, zaten bir garip bir durumda bu. Zirve demiştik. Nasıl zirve olduğunu anlayamadan, hani arada bir hiyerarşik sıkıntılar vardı ama e, belli ki siyasi bir aktör olarak tanımlıyoruz bu tartışmanın içinde. Genel kurmay başkanını bu siyasi aktörle siyasi pazarlıklar yapan da bir iktidar partisi var. Aldım verdim pazarlıklarıyla dursun çiçeği veriyor genel kurmay. Kurtulmak için bu işlerden, alt metin bu herhalde. Ben mi yanlış anlıyorum? Bunu mu imayı Yukarıdaki siyasi pazarlıklar doğrultusunda aldım verdim pazarlıklarıyla değil gerçekten öyle midir bunun ortaya çıkması lazım diyor. Hicabın mani takriri halime <gülüyor> <gülüyor> yani bunları kabul edemeyeceğim kusura bakma. Ee, ya ben de edemedim hala daha hazım sorunum var sabahtan beri 6. soda ee, Kamoyla böyle oyuncakla oynar gibi oynayamazsınız diyor ki çok takdire şayan gerçekten e, bunun altını kalın çizmek lazım. Emir kumanda olmadan kim hazırladı? İşte buralarda... Neyi? E, belgeyi. Yani zurnanın zırt dediği yere şimdi geliyorum. Hmm. Aslında. Daha doğrusu Sayın Baykal geliyor. Ben de onunla ilerliyorum. Emir kumanda olmadan kim hazırladı? Bu arkadaş genelkurmayın kalbinde çalışıyor. Çiçek o belgeyi hazırladıysa Hangi hesabını de? vermelidir. Hmm. Sadece o değil. Belgenin hazırlanmasına fırsat veren, onunla işbirliği yapan, işbirliğine gözümanlar göz da sonuna kadar araştırılıp gerçek ortaya çıkarılmalı. Diyor ki... Şimdi anlaştık. Haftaya kadar değişmezse bu. Burası tamam evet. benim için mesela. Ger <gülüyor> Gerçeğin peşinde yani. Gerçeğin peşinde evet. Yani madem çiçek hazırladı, hesabını versin. Üstüne üstlük böyle saçmalık olmaz. Genel kurmayın. Kalbinde oturan biri çiçek. Eğer çiçek hazırladıysa bu durumda onun üstü, ona gözüman Bunların hepsi de yargılanmalı. Diyor ki evet. Biz de buna katılıyoruz herhalde değil mi? Hiçbir itiraz yok. Evet aynı şeyi üstelik bir paralellik de yapmama izin verilirse eğer. Lütfen. Mustafa Balbaki bir yılı geçti şey, tutukluluk süresi. Defaatle savunmasında Cumhuriyet Gazetesi'nin yazarı ve Ankara temsilcisiydi yıllarca. Ergenekon davasından da yargılanıyor darbe. E, toplantılarına da katılma gibi suçlamalar var. ...Mustafa Balbaş sürekli olarak şeyi söylüyor. Ben buradaysam... ...tutukluysam... ...niye bu, bu darbeyi birlikte... ...planladığımız iddia edilen... ...diğer komutanlar dışarıda sorusu ki... ...bence son derece haklı... ...Mustafa Balbaş'ın serbest bırakılması lazım. Bunu da söyleyeyim. Hı hı. Ee, Aynı şey burada da... ...yani he. gözcümanlar... ...ya... E, Burada da tersi bir durum yani aynı ama tersi yani durum. Erzincan'la ilgili olan şey gibi aslında Erzurum'un aldığı kararlık gibi. Şimdi bir dava var ortada iki tane sanık var. Sanıklardan biri içeride kendisi altta yer almakta örgütün ikinci adamı olmakla suçlanıyor. Birinci adam olmakla suçlanan kişi dışarıda üstüne üstlük tatbikat bilmem kaç yüz bin tane askerle tatbikat yönetiyor. Yani... Ee, buralarda bir var. da serbest bırakılması lazım bence. Araştırma, Hı -hı. yani herkesin serbest bırakılması lazım. Takip suçları netleşene evet. kadar, netleştikten Ceza... sonra alalım ve içeride otursunlar. Evet. Ceza sabit olduğu zaman, suç sabit olup cezalandırıldığı zaman elbette ama... ...o zamana kadar da hiç kimseyi böyle süründürmenin hiçbir manası yok... ...ve tamir edilemezse şeylere yol açacaklar. Bunu da rahatlıkla söyleyebiliriz. Değil mi? Ve çok ağır... Mağduriyetlere yol açtığını da biliyoruz ayrıca. Yani mağduriyetlere yol açıyor olması, adil olmaması vesaire e, gerçekten ciddi bir sorun. Ama bu cümleleri söylediğimiz anda bence şunu da söylemekte ciddi fayda var. Bu normal. Yani e, Türkiye'nin norm dediği şey 1980'den sonrasını söyleyebilmek gayet daha mümkün çünkü sistematik olarak durum Benim hiç durumu... çok daha öncesinde söyleyebilmek yani. Bu normal değil mi? Yani eğer e... ifade e, tamamen düşünce suçu kabul edilebilecek bir şeyden dolayı Yıllar yılı yatanlar Hı -hı. yakın çevremizde. Ben çok yakından tanıdım. Buradaki durum tabi ifadeyle Abi. suçlanmıyorlar. Burada e, örgüt kurmak ve devleti yıkmaya çalışmak, hükümeti devirmeye çalışmakla suçlanıyorlar. Aynı şey olduğunu düşünmüyorum. ama Hayır, ben de. Ama e, yine de sonuç olarak Türkiye'de örgütlü suçtan içerideyseniz daha doğrusu örgütlü e, suç işlemekte suçlanıyorsanız bunun anlamı büyük ihtimalle zaten tutuklu yargılanacağınız anlamına geliyor. Bu yasaların değişmesi gerekiyor. Bu yasaların e, PKK'lı olmakla suçlanan, Miltan için de aynı. Bence e, DSK PLC'li olmakla suçlanan, Miltan için de aynı. E, bu durumda Ergenekon'lu olmakla suçlanan, Miltan için de aynı. Yani çok değişen bir şey yok. Örgütlü suç işlemekle ilgili durumu değiştirebilmek mümkün. Bunun içinde herhalde yapmak gereken şey terörle mücadele kanunu değiştirmek gibi geliyor bana. Ee, bu olmadığı sürece çok normal aslında mahkemelerimiz nasıl işliyorlarsa öyle işleme devam ediyorlar. diyorlar tamamen öyle yani ama o zaman da işte ya birilerini tutuklasınlar üst, sadece komutan olduğu için üst mevkide olduğu için daha ünlü olduğu için filan e, tutuklanmaktan vazgeçilmesin ya da hepsinin adam gibi kaçmasına e, mani bir durum. Oluşturmadı sürece onu da kaçmasını da kendileri önlesinler polis tedbir alıp kaçırmasın efendim diyebiliriz değil mi? Aynen öyle. Ama, Ayrıca ama e, bu yeni bir durum olduğunu kim söylerse hakikaten güleriz yani. ya yani mevzu ancak şu olabilir herhalde bu durumda e, hani mesela gittikçe şöyle bir şeylerle tartışan benim çevremde insanlar var e, başörtülü kadın sayısındaki artışın farkında değil misin? E, ya bence artan bir şey yok. Tek farkı e, daha fazla merkezi yerlerde daha farklı insanlar görmeye başlıyor olmanız olabilir mi diyorum. Hayır hayır artıyor nerede artıyor diye devam eden uzun bir tartışma var. Bu biraz galiba hani e, size uzak olanın size yaklaştığı zaman daha büyük görünmesi hali. Buna bir ilüzyon deniyor gözün oynadığı bir oyun bu. Optik illüzyondan bahsediyoruz. Hı hı. Böyle bir durum herhalde yani buna benziyor bence aman tanrım insanlar böyle mi yargılanıyorlar 34 aydır içeride suçlu mu değil belli değil falan e, evet. Peru sahillerinde düşünüyor musun insanlar şimdi aman tanrım kürklü foklar görüyorum. <gülüyor> Ama Peru iseniz ve hep dağındaysanız Peru'nun sahile indiğinizde şaşıracağınız bir hikayeler olacak demek evet. bu işte. Yani tam da yaşanan 3 aşağı 5 yukarı bu Peru sahillerinde bekliyorum durumu. <gülüyor> evet aynen öyle. Ee, ama en nihayetinde bence Baykal'ın bu açıklamaları eğer burada kalırsa çünkü burada kalıp kalmayacağından ben hiç emin değilim. Ee, önemli. Bu arada e, bir sürü bir sürü de şeyden bahsediyor. 2003'te yapılan tatbikatın emirlere uymayan bir şekilde yapıldığı, 7 yıl sonra bu davadan sonra tespit edilmiş, 7 yıl boyunca komutanlıklar haberdar olmamış falan diye aslında Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki bazı sıkıntılardan da bahsediyor. Ee, evet gazetelerde şey var, Baykal'dan sürpriz Dur, Dursun Çiçek çıkışı. Aslında da... Dursun Çiçek çıkışı yapmak istemiyor, sadece Genelkurmay Başkanı'nın şu canavar e, iktidarla bir şekilde uzlaşı noktasına doğru gittiğinden endişeli, temelde anlattığı şey bu. Yani bütününü okuduğumuz zaman grup e, konuşmasını. Çünkü şunu anlatıyor bu üçlü zirvelerde karar verdiler. Şimdi uzlaşı yapıyorlar o yüzden Dursun Çiçek ve benzeri kişileri veriyorlar. Aslında bence e, Ergenekon'un varlığına ve bunun bir darbe örgütlenmesi olduğuna falan ikna olmuş değil gibi görünüyor. Ama ne olursa olsun en nihayetle ne düşünürse düşünsün hukuk düşünüyorsa sorun yok. Yani suçluysa yargılanmalı, astı üstü de yargılanmalı, göz yumanda yargılanmalı önemli kısmı. Evet hukuk hiçbir zaman bitmeyen sorunumuz oluyor. Bugün e, Taraf Gazetesi'ndeki manşeti de gözden kaçırmayalım. E, Siirt'te okuma yazma bilmeyen Vesile Tadik taşıdığı pankart nedeniyle ilk duruşmada 7-3 ay hapse mahkum olmuş. Ne diyorsun? Altı çocukluk adına pankarttan 7 yıl diye bir manşet. İfadesini Kürtçe vermiş. Türkçe bilmiyor. Üstüne üstlük e, okuma yazması da yok. Elime bir pankart verdiler herkes açtı ben de açtım demiş. Evet ağır biz. durum bu da. Tutuksuz yargılanıyormuş bak o. Ama Türkçe bilmediği için senin de dediğin gibi tercüman aracılığıyla ifade vermiş. Kendisi 49 yaşındaki tadik ve terör örgütüne üye olmamakla beraber örgüt adına suç işleme ithamıyla 6 yıl 3 ay. Ayrıca ilaveten terör örgütünün propagandasını yapma suçundan da bir yıl toplam 7-3 ay hapis cezasına çarptırılmış. E pankartı taşınmaz ki ya şimdi durup dururken. Yani e, durup dururken taşımamış aslında. <gülüyor> Orası da uzun başka bir hikaye ama hikayeler o kadar birbirine giriyor ki. Peki sen şimdi... 7 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığını Türkçe söylüyorlar ama o bilmiyor nasıl anlıyor. Tercümanı mı söylüyor hakim bey sana böyle uygun gördü. Herhalde öyle oluyor büyük ihtimalle. Hangi lobla algılıyor kadın bunu? Ee, orasını işte bilebilmek çok kolay değil ama işte o lobda bazı birikimler olduktan sonra bazı beyin cızırtlarına yol açabiliyor. Tek bildiğimiz kısmı o. Evet Erzincan'da da. Peki Bahçeli'nin durumunu mesela nasıl açıklayacağız bu durumda? Yani bütün bu yarılan loblar arasında böyle hani düşen parçalar gibi her şey. Ee, genel af PKK talebidir bu yüzden kabul edilemez diyor. Bahçeli'nde durduğu yer orası mesela. Yani şimdi bir yandan e, olan bitenin e, hikaye olduğunu bir yandan hani genel kurmayın e, insanların ya da belli bazı isimlerin Silivri'de yatıyor olmasının Hükümlü olmamalarına rağmen haksızlık olduğunu söyleyeceksiniz. Ama bir yandan aynı haksız durumun sonucunda yargılanıp içeride olan insanların e, madem ki genel laf isterler bu durumda bu talepleri örgüt talebidir diyeceksiniz. Hani bunların hepsini bir araya getireceksiniz. Güzel bir çorba olacak. Bu milliyetçilik olur zaten. Başka türlü çok kolay değil çünkü yani doğrusal da olması gerekmiyor. Bu arada e, birkaç tane dava haberi de vardı. Ee, hazır belki böyle bir şeylere girmişken bence en güzeli e, benim uzun zamandır okudum en kötü davalardan biri hakikaten. E, bir bulursam söyleyeceğim ama. Ben o arada da şeyi de söyleyeyim. Erzincan'da bir pastane Paradise Pastanesi adı. Cennet. cennet. E, baskın yapılmış ve ilginç bir şey var. Yani çok Anlamaz, sır dolu pastaneye terör baskını diye filan geçiyor gazetelerde. Cumhuriyet Halk Partililerle gizli tanığın görüştüğü adres burada Perdaş Pastanesi'nde görüştükleri. Üç kişi gözaltında iki bilgisayarla çuvallar dolusu evrakada incelenmek üzere el kondu diyor. Bu da bir tuhaflık tabii. Durup dururken şimdi bilgisayarlara da el konması da geçen gün bilgi çağının hukukunda da tartışılıyordu programda bu. Bu ancak çok başka imkan bulunmazsa yapılması gereken bir şey. Tabiatıyla yani. Ama orada al bakalım suçlu bilgisayar diye hemen bütün bilgisayarlara da el konuyor. Bir tuhaf durumda orada var. Ya yani neyse o da ayrı bir şey. Ama burada karışık bir durum var. Erzincan'daki Ergenekon davasının eklerinde tutuklu Albay Gençoğlu, Şener Er Uygur ve Veli Küçük'le de 2006 yılında bundan 4 yıl önce 7 görüşmenin kaydı da yer alıyormuş yalnız. Yani iş Ergenekon meselesi deyip geçmemek lazım herhalde. Çok dallı budaklı ve her şeyin altından da mutlaka bir başka bağlantı da çıkıyor. Hı hı. Yani zaten dev bir sistematikten bir koca koca yapılanmadan bahsediyoruz. Bu hani işte dışarılarda kurulan örgüt modeli falan filan gibi böyle bir şey değil. devlet içine yapılanmış. Devlet içinde 81 ilde e, 774 vilayet, 8.422 mezrada faaliyet gösteren bir şey. Ama bir lobunla algılayıp söylüyorsun. Hı -hı. Aksi de tamamen mevcut. Bütün bunlar 5.000 küsur sayfalık şey yalan makineleriyle, fotokopi makineleriyle, katkopi pestiyon temleriyle de düzenlenmiştir diyen bir görüş de var. Buyurun bakalım. Var biliyorum ama hani e, yani... Öyle bile olsa bu bu ülkede bir derin devlet olmadığı, cinayetler işlemediği, faili meçhuller olmadığı falan filan diye yani uzatabilirim bu cümleyi. Anlamına gelmiyor galibader. Gelir. Gelir mi? Onlar öyle bakıyorlar işte. E, o zaman Olmuyor bütün bunların hiçbiri. O folklar da tatile gittiler. <gülüyor> yani vallahi gitmiş de olabilirler, gitmemiş de olabilirler. Ben <gülüyor> e, dava, dava mı... haberime geçeyim yoksa <gülüyor> evet. e, Rütük bize doğru geçiyor gibi hissetmeye başlıyorum yavaş yavaş. Ee, bir ceza davası daha görüldü. Ee, bu de, davaysa e, İngiliz bir sanatçı dair dava. Türkiye'de görülen bir dava. Ee, hatırlayacaksınız 4 yıl önceki Barış Panayır sırasında küresel bakın e, düzenlediği Buşun Köpeği Olmayacağız yazan bir köpeğin başı yerine Kolaş Erdoğan'ın Erdoğan'ınkinin yerleştirildiği bir eser e, sergileniyordu. E, bu eser tabii ki çok e, tehlikeli bulundu falan filan. Ve e, ardından da Dickinson yargılanmaya başladı. Üç buçuk yıl hapis sistemiyle. E, Türkiye'de yaşıyor Dickinson ve e, Stakist yani işte figüratif çalışmayı tercih ediyor. Aslında figürleri netleştiriyor. Türkiye'de ne yaşayı tercih ediyordun? Bunun bedeli ağır olabilir bu tercihi. İşte bu bedeli zaten ödedi. Üç buçuk yılda yargılanıyor. Dört yıldır. Yani bence bu bedel hiç fena bedeldi bedel değil zaten başlı başına. E, 2008'de beraat etmiş idi ancak yüksek mahkemenin kararı bozmasının ardından falan diye devam eden hikayeden bahsediyoruz. Yani mı bozmuş kararı? Tabii ki. <gülüyor> Hangi daire? O yok maalesef BBC'nin haberi bu. Evet. Ardından da Dickinson dün hakim karşısında tekrar çıkmış. Artık davayı zaten pek ciddi alan yok. Hakim güle güle dinlemiş savunmayı. Baya keh keh kah kah bir duruşma salonu durumu varmış. 3,5 yıl hapis cezası geçirirlerse yalnız o kadar gülmeyebilir Dickinson'un kendisi. Ee, ardından da zaten <gülüyor> hakaret hakaret <gülüyor> suçu deyip vurmuş tokmağa hakim güle güle. Ee, hadi buraya kadarını ben yuttum açıkçası. İşte suçun öngördüğü hapis para cezasına çevrildi. Hadi bu kadarını da yuttum. Ondan sonrası benim filmin koptuğu yer oldu. Hakim bu cezayı da Dickinson'ın 5 yıl süreyle Recep Tayyip Erdoğan'ın karikatürünü çizmemesi şartına bağladı. İşte burası benim koptuğum yer oldu. Böylece hakimle sanatçı arasında öyle bir bağ kuruldu ki ne üreteceklerine birlikte karar veriyorlar. Bence bu güzel. Bir de yani tabii... bunu şart mı koşuyor hakim? Şart koşuyor tabii. Yoksa iyi hal. Bu aradan geçen yıllar içinde hiç çizmedi başka diye iyi hal. Vallahi aynen duruyor. cümleyi okuyayım yanlış anlama olmasın. Hakim bu cezayı da yani para cezasını da Dickinson'ın 5 yıl süreyle Recep Tayyip Erdoğan'ın karikatürünü çizmemesi şartına bağladı diyor. Ha, yani çizmez ise para cezası. yatacak. Çizerse yatacak. Şey çizerse yatacak evet. çizmezse yatmayacak. Tabii benim anlayamadığım iki şey var. Bir, e, hakimle sanatçı arasında herhalde dünyada ilk kez ne çizileceğine dair bir e, karar verme noktası oldu. Bu ayrıca yasaya falan bağlı değil. Tayyip Erdoğan çizmiyorsun. Mesela Emine Erdoğan çizebiliyor anladım karıyla bu durumda. Mesela evet. böyle garip bir durum. Bir de tabii bence bu e, hakim de şeyden dolayı bu karar verdiği düşünüyorum. Adam sonuç olarak stakist olduğuna göre zaten figüratif çalışacak. Çünkü soyut çalışsa bu Erdoğan mı değil mi? Bir ayrı tartışma bilir kişi raporu gerektirebilir. Tüm eserleri tek tek. Onda, tübitak, adli tıp falan Jandarma, dolaştırma. kriminal falan sonra çıkacak Baykal. Olur mu canım o fırça darbeleri dikınsın değil. Böyle uzayan bir durum. Yani e, işte sanatın geldi yeni bir nokta daha Türkiye'den. Hakikaten e, hakimler ne çizileceğine dair de bundan sonra karar verebiliyor. Sadece yasal olup olmadığına değil neyin çizileceğini de baştan anlaşma konusu yapabiliyorlar. E, bir dava daha vereyim öyle gidelim. E, Lazmax diye bir tane de e, oyun ve e, köşe vardı Leman'da. E, Haldun açık sözü hakkında Başbakan hakaretten bu konuda dava açılmış. Yönetmen 12 Mart'ta ifade verecekmiş. Daha ifadeyi vermiş durumda değil ama e, yani bu davalar süreci ve hakaretler süreci de aynen tam gaz devam ediyor. Bu da işin diğer boyutu. Yani niye mesela Baykal'a hiç böyle bir dava açılmıyor Erdoğan tarafından da? Paso böyle bu taraflarda gidiyor bu davalar Orasını da bilmiyorum. Neyse sonuçta kişisel hakkı olduğuna göre kim açacağına <gülüyor> da o karar verir, değil mi? Hukuk reformu. Açık gazete. Cengiz Aktar'la Avrupa'ya doğru. Günaydın Cengiz. Ömer Günaydın. Günaydın. Abi Bey Günaydın. Bir teklifim var. Bu yeni yayın döneminde bu programın adını değiştirelim artık. Evet. Yani Avrupa ile bir alıp veremediğimden değil. Olduğundan değil. Hı? Ama ya doğru kısmıyla ilgili bir sıkıntı var galiba değil mi? <gülüyor> ya doğru. <gülüyor> o bölümü atarak adını ya da Avrupa'yı çıkaralım ya doğru kaldı. <gülüyor> <gülüyor> bir yerlere doğru. Ama hakikaten samimiyim yani. Bak bunu da programda... Açık e, iyi yani, de Evet gözümü söyleme. gere gere söylüyorum. Yani. Çünkü Türkiye'nin politikası çok taraflı artık biliyorsun. Bir tek Avrupa'ya gitmiyoruz her tarafa. Ve durumu da etraflıca değerlendirmek üzere elçiyi de uzun süre tutmaya karar vermiş galiba. Bir belirsiz bir süre yani. Ne zannettin? Türkiye ile öyle oyun olmaz mı? Öyle diyordu bir sunucunun biri geçen gün bir oylama insansında. O da yorumluyor değil mi? Sunucu da. Ha, tabii ya maç gibiydi, evet, enteresan. Şimdi bu tabii bu Badın Ettin son son dün Başbakanın e, ifadesi net olarak e, görmez, e, görmemiz lazım. Şimdilik büyük burada tutuyoruz. Elçiye zeval olmaz halbuki, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> yani biraz yangına körükle gidiliyor, onurlar, gururlar, rencide oldu tekrar ama hiçbir şekilde hafıza olmadığı için yani ne 1915 ile ilgili ne bırak 1915 ile 15'i 2007 ile ilgili de hafıza da yok ortada biliyorsun 2007'de de aynı şey olmuştu ve çok daha e, büyük farkla bu e, temsilciler meclisi alt komitesinde dış ilişkiler komitesinde kabul edilmiştir bu e, tasarı e, ama tabi hiçbir şekilde yani dün veya dün yediğimiz yemeği hatırlamadığımız için e, ya da hatırlamak da mı istenmiyor nedir yani çok o, tamamen sıfır noktasında nasıl böyle dönülebiliyor eski bütün pozisyonlara ben de buna adapte olmakta biraz güçlük çekiyorum. seçime tabii. bağlıyorum ama doğru mu yapıyorum yani 2011'de seçimler var ve bence hiç fena bir çizgi değil şu anda AKP'nin izlediği çizgi iç siyaset açısından. Ya milletin derdi Allah aşkına Ermenistan'la açılacak olan kapı mı? Yani artık açılacak yani kapı. Herkesin malumu şu 2007 seçimlerini AK Parti ekonomi sayesinde kazandı ve yani gene ne olacaksa veya olmayacaksa ekonomi üzerinden olacak veya olmayacak. Dolayısıyla bu yani bunları çok büyütmemek lazım. Bu milliyetçi e, gurur patlamalarını e, tabii ki dikkate almak lazım ama yani e, ama onlar büyütüyorlar anladığım kadarıyla. Bu şimdi bu pozisyon ne kadar arkaya geliyor insana? Kim bu, büyütüyor? Hmm. Yani siyaset alanında karar alanlar. Halk böyle istiyordur herhalde diye mi? Yani mesela Yeni Şafak Gazetesi'nin evet. manşetine bakıyorsun. Ha. Milli onur meselesi tabii demiş. Tabii işte onur gurur. Evet, tabii. Yani elbette. Yani hoşa gidiyor. Ee, yani işler o kadar iyi gitmiyor. Biraz gururlar okşanıyor. Ee, lafla karın doyuyor falan ama son tahlilde gene lafla karın doymuyor. Yani eninde sonunda. Yani bu tip yaklaşık bir, e, yani milliyetçi duyguları sömürerek politika yapmanın da bir sınırı var e, Türkiye'de bu anlaşıldı artık e, kaldı ki yani AK Parti açısından bu yolun bir çıkmaz yol olduğu e, çoktandır belli yani bu 2005 ile 2008 arasında AK Parti bu politikayı izledi yani Milliyetçi Hareket Partisi ve Cum Cumhuriyet Halk Partisi çizgisinde bir politika izledi. Son derece milliyetçi, gayri demokratik, dünya kadar karar alındı. Yapılması gereken işler yapılmadı. Falan. Ondan sonra rücu ettiler. Yani tekrar bir 2008 sonundan itibaren daha farklı bir çizgiye gelmeye çalıştılar. Dolayısıyla oraya tekrar geri dönüldüğü kanaatinde değilim ben. Yani bunun çünkü AK Parti o tahlili yaptı gibi geliyor. Yani bu orada kendisine ekmek yok. Çünkü o yani milliyetçiliğin kiracısı AK Parti sonuç itibariyle. Ha o AK Parti'nin e, e, tabii yani milliyetçinin ev sahibi CHP, MHP e, ha, partinin içerisinde milliyetçi çizgi çok hakim e, yani be, çok önemli e, sayıda e, unsur e, yok mu? Var tabii. Yani Cemil Çiçek çizgisi denilen çizgi o kabaca söylüyorum ama e, Ak Parti'nin genel tavrubu bu mu değil yani bir taraftan da işte demokratik açılım yapıyor falan tuhaf tuhaf şeyler oluyor Türkiye'de yani yanlışıyla doğrusuyla mesela e, işte, çocuklar içeri tıkılıyor yok o ödü, <gülüyor> okuma yazma bilmeyen kadına yedi ay hapis, yedi yıl Hap, hapis deniyor. Evet. Yani seçilmiş belediye başkanları içeri tıkılıyor. Diğer taraftan Ahmet Türk ve Osman Baydemir gidiyor TRT Şeş'te konuşuyor. Evet, Şeş'i Beş görmek gibi bir durum var ve Bu böyle bir şey işte, evet. yani zor bir hastalık tabii. Yani bu kararın işte geçen hafta alınacağına benim kesin gözüyle baktığım kararın takım öyle çıktı. Bu kararın sonucu aslında Türk Amerikan ilişkileri değil. Yani başbakanın dünkü çıkışıyla. Amerika'ya posta koymasını anlamak hakikaten mümkün değil yani o anlamda. Çünkü burada herkesin söylediği bir şey var. Bu e, karar aslında e, can çekişmekte olan protokollerin tabutuna son çiviyi çaktı. Yani en iyi ihtimalle de bu anlaşmalar derin dondurucuya kalktı, bitti gitti. Yani e, onun üzerine konuşacağına, e, onun üzerine iki laf edeceğine ki etmesi mümkün değil artık bence. İş işten geçti öyle görünüyor. Cambaza şimdi. baktırıyor yani Amerikan ilişkileri üzerinden yürüyor ki son derece tehlikeli bir mecra yani hakikaten e, e, yani Allah akıl fikir versin yani yani zaten yani başbakan bu dış politika meselelerine girdiği andan itibaren Türkiye çuvallamaya başlıyor ki e, yani bu protokoller de bu aynı bu bu yoldan gitti. E, bu işte gitti Bakuda e, Karabağ Azerbaycan'a iade edilmezse biz sınırı açmayız dedi. Evet Anladın? onu biz de e, iki gün önce mi dün mi programda konuşuyorduk ve bunu başbakan net olarak Bakuda söyledi değil tabii, mi tabii, Azerbaycan tabii. Ondan baş. Ondan sonra arkadan dışişlerine tabii muazzam bir soğuklu duş oldu çünkü ya evet, bunun böyle evet. olmayacağını o protokoller'i e, Kaleme alan zevat dış işlerinden, bahsediyorum. Biliyordu tabii. Yani bu Türkiye'de bilinen bir şey. Ve protokoller o anlamda hakikaten bir diplomatik üslup harikasıdır. Üzerinde yani adı konulmadan ne, ne soykırımdan bahseder ne Karabağ'dan bahseder. Fakat politikacılar özellikle başbakan işin içine girince... Ee, mesele o, o andan itibaren çöktü. Arkadan Dışişleri Bakanı gitti aynı şeyi söyledi. Bir de daha da şeddelisini söyledi. Ee, biz canımız, ciğerimiz işte Azeri kardeşlerimiz falan diye bir takım edebiyatlar yaptı. Ee, ve iş orada bitti zaten. Ondan sonraki süreç yani Ermenistan tarafından gelen o yani, Anayasa Mahkemesi'nin aldığı karar falan artık onlar bunun yanında hiç esamisi okunmayacak gelişmeler. İçin ee, bitmedi yani iş orada tamam kötü bir yola girdi onay süreci iyice protokollerin yara aldı her iki de inmedi biliyorsun. Ama orada işi yumuşatağı yumuş bu sefer Amerika Birleşik Devletleri üzerinden bir yani bu gelen tasarıyı engellemek üzerinden. Bir, ...bir politika geliştirmeye başladılar. Siyasetçiler de tekrar... ...ve iyice berbat ettiler işi yani. Bu durumda... Şimdi, e, oylama büyütüldü bir kere ya. Bu evet. oylama ileri gitmeyecek zaten. Bunu herkes biliyor. Başbakan diyor ki net görmek istiyoruz. Ne demek yani Amerika... Birleşik Devletleri e, hükümeti... E, ...açık açık çıkıp... ...ben bu tasarıyı meclisten geçirtmeyeceğim... ...bunun sözünü veriyorum... ...böyle bir şey olabilir mi? Demokraside. Farkında değil yani. Kimle konuştuğunun farkında değil. Yani bu üstü kapalı söylenir böyle şeyler. Falan ona yani bir şey, doğrudan doğruya meclise müdahale. <gülüyor> Amerika Birleşik Devletleri'nde adamın talep ettiği bu. Düşünebiliyor musun bu Ahmet'in? Işte? Evet yani, yani çok yani, hakikaten şaşırtıcı. Yabuz. Yani e, ve daha hala yangına körükle gidiliyor. E, ve bu oylama o kadar büyütüldü ki şimdi halk... Taksiçilerle konuş, Amerika soykırımı kabul etti diyor. Güzel bir şeyden haberi yok. Ne kabul etti nedir, onun bir anlamı nedir, neye geliyor falan. Yani, ama tabii bu olan protokollere oldu sonuç itibariyle. Ve e, zaten muhalefet de aldı sazı eline biliyorsun. E, i̇şte Baykal e, Nisan'daki e, resmi ziyareti ertele dedi bahçeli e, incirliğin e, kullanımını sınırlayalım dedi. Protokolleri katiyen herkisi de meclise getirmesinler e, çok fena olur dedi. E, dolayısıyla hakikaten iş bitti. Yani, e, burada e, söylenecek çok şey var tabii ama yani bu benim dört tane noktam var. hızlı onları söyleyeyim bari. Evet, evet. E, birincisi bu. Yani Türkiye'nin artık esrar bağımlısı gibi yani şantaj dozunu veya işte o neyse esrar dozunu her defasında arttırmak zorunda kalan bir ülke imajı verdiği açık Amerika'da. Yani giderek daha artık neler neler söylediler. Vallahi sizden hiçbir şey almayız. Yok işte şunu yapmayız, bunu yapmayız, bunu geçirmeyin falan. Artık yani söyleyecek, yani yapılacak şantaj kalmadı. Evet, dört büyük Amerikan silah endüstrisinin, sektörünün, şirketinin adları geçti. Bunlara teker teker almayız mallarınızı <gülüyor> Yani bu akılları hakikaten kim veriyor? Yani bence hariciye vermiyor bunları. Yani bu başbakanın etrafındaki bir takım akıldaneler var. Bu Amerika'yı tanıdıklarını zanneden e, yani bu şekilde politika ve e, daha hala e, zanneden en vahimi de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kanun koyucuların veya efkar-ı umumiyenin soykırım konusunda fikrini değiştireceğini düşünüyor bu, bu, bu, bu, bu he, zevat. En vahimi o. Yani böyle saf saf bunu düşünüyorlar daha hala. <gülüyor> bu... Şu eski özal zamanındaki o büyük elçi işte 2007'de bir ifadesi var hatırlatayım yeri gelmiş gel. Ya diyor siz diyor davayı çoktan kaybettiniz. Mesele o değil diyor. <gülüyor> yani ne Yanlış teşhis ve dolayısıyla yanlış teşhis karşında yanlış çözüm. İkincisi bu bence bu çok vahim tabi. Şimdi Türkiye ne tarafa gidiyor diye bir soru var. Bu bizim burada hissettiğimizden çok daha yaygın bir soru dünyada. Yani batıdan kopuyor mu? İşte Orta Doğu'ya, işte Orta Asya'ya, Doğu'ya falan filan. Yani genellikle de İslam ağırlıklı bir yeni yön mü var Türkiye'nin dış politikasında diye bir soru var. Şimdi buna mesela... ...bana da aynı soru geldiğinde... ...benim verdiğim cevaplardan bir tanesi... ...ya olur mu bakın Ermenistan'a da... ...bir hamle var, oraya... ...doğru da bir el uzatıldı, orada... ...yeni bir şey deneniyor... E ...gibi bir... E ...yani... ...defans değil, savunma değil... ...ama yani böyle bir farklılığı... ...anlatmak babında... E ...bir şeyler söyleniyordu, şimdi o bitti... ...Bitti, Ermenistan açılımı kapandı, bitti... ...ne kaldı geriye... Senin Ömer El Beşir kaldı, Hamas kaldı, bir de Ahmet'in Ahmet Necat kaldı. Sırtıyo tabii. Evet, Suriyeli Arabuluculukta devam edecek gibi e, bir laf de... etmişler ama e, hemen İsrail'den bir yalanlama gelmiş. Yok böyle bir şey değil. Elbette canım. Tabii yani oradan kurtarmayı ama şimdi o da çok vahim. Şimdi dünya alemi barıştırmaya heveskar bir Türkiye var ortada. Her tarafta Türkiye var. Yani yeterince adamı yok zaten oralara koşturacak. Ama kendi iç ve dış bağlantılı meselelerini yani işte yüz senedir süren Ermeni, Kürt ve Rum meselesini çözmede başarısızlık had safhada. Ama herkesi barıştırıyor. Böyle şey olur mu? Olmaz. Yani dördüncüsü de tabii bu en vahimi belki e, bu e, girişimin yani bu protokollerin yani 90 küsür senedir denenen e, o inkarcı politikalara karşı farklı bir bir söz e, yaratmak farklı bir yol izlemek e, amacıyla ortaya çıktığını e, söyleyebiliriz. Yani bunun arkasında belki 1915'in 100. yıl dönümü hesapları da vardı olabilir. Ama olsun böyle bir bir yol arayışı vardı. Şimdi bu çöktü. Bu hakikaten vahim ve senin az evvel başında söylediğin bu sert yani 90 yıllık o sert inkarcı ve savunmacı Hı. pozisyonlar anında geri dönüldü. Evet yani bütün o Davutoğlu ile ilgili işte... Çok başarılı ee, Dışişleri yani Bakanı, komşularla sıfır bitti. problem. Evet, barışçı bir imaj ve küçük olur. bir Orta Doğu bölgesinde büyük güç olarak olur. barış gücü gibi e, hareket edecek bir şey. Bu, bu imaj değiş tamamen farklı bir duruma düşmüş olur Ben tabii e, ikimizin de yakından tanıdığı bir grubu ilgilendiriyor. Yani diplomatlar grubunun şizofrenisini de daha iyi anlayabiliyorum burada şimdi. Yani, yani burada ben de hariciyenin çok yani samimi doğru bir laf değil ama hariciyenin çok daha e, e, akılcı bir yol izlediği kanaatindeyim. Yani protokollerin mimarı e, Ertuğrul Apakan'dı. Evet, i̇şte e, onu söylemeye ikiydi. çalışıyorum. Ama yaptıkları tamamen şimdi başka bir şey savunmak durumunda kalıyorlar. Ma maalesef tabii. Yani evet. Memur. Getirdiği bir bir, bir, bir e, yükümlülük var. E, kurumsal tahassup var falan. Ama ee, yani ben eminim ee, başbakan Bak, bakuda o e, lafı ettiğinde yani Karabağ çözülmeden biz bu sınırı açmayız lafını düşünmeden ettiğinde Spazm, herhalde kalp spazmi ufak geçirmiş olabilir. Aynen öyle yani <gülüyor> öyle yani o kesin o, yani eminim ondan yani çünkü hakikaten bir çuval inciri orada berbat etti. Şimdi bu Davutoğlu ile ilgili söylediğin tabii çok önemli. Ee, şimdi onun bir iddiası var biliyorsun Türkiye e, alınan kararların etkisinde kalmaz girişimleri inisiyatifleri kendisi alır diye bir iddiası var ne hala ne tamam. güzel ha. şimdi bir kere onun öyle olmadığı çıkıyor bu bu, bu şu fiyaskoyla ee, niye çünkü Tamam bu gene bir mızıkçılık var işte Türkiye küsüyor, bağırıyor, çağırıyor, senin yeni şafak işte manşet atıyor, onur, gurur falan üzerinden yürüyen bir söylem var. Ee, politikacılar da bayılıyor buna atıp tutuyorlar sağda solda ama Türkiye bütün bu afra tafraya rağmen fevkalade önemli bir ülke olma karakterisini muhafaza ediyor zaten. Yani bu ne demek? Şüphesiz, evet. Dolayısıyla birileri gelecek, evladım sakinleş. Al bak şu suyu iç. Diyecek. Bu ne demek? İnisiyatifi gene başkaları alıyor demek. Tamam ya yani Burada Davutoğlu'nun politikasının nasıl yani bir basit ve son derece e, afaki bir, bir kararla nasıl birdenbire çöktüğünü görüyoruz. Bunun arkasında da vizyonsuzluk yatıyor tabii. Bunun arkasında vizyonsuzluk, şark kurnazlığı ve son tahlilde muhafazakar, devamlı taviz alır ama taviz vermez bir yaklaşım içerisinde, power politics anlamında söylüyorum, bir yaklaşımla bütün bu politikaların dizayn edildiği gözüküyor. Dolayısıyla eski döneme atıp tutuluyor. Yani işte Türkiye çok batının peyki yörüngesindeydi, satelit bir ülkeydi. Batı ne derse öyle yapardı falan ee, biz şimdi farklı sağa sola açılıyoruz falan olabilir açılıyordu aynı zamanda. Ama bu politika o kadar temelsiz ve vizyonsuz bir politika ki ve sonuç itibariyle dönüp dolaşıp gene Kürtçü dükkanına yani bildik metodlara demin adını ettiğimiz o e, 90 yıllık e, o kemikleşmiş evet. e, reflekslere anında geri dönü veriyor, rücu veriyor. Evet, Cengiz, yani burada durmadan artık kendi payıma söyleyeyim haddimizi haddimi aşarak psikiyatriye bol bol gönderme yaparak hiç bilmeden bu konuyu işte, işte sosyal şizofrenik durumlardan falan bahsediyoruz. Belki burada da bir ideolojik o meşhur locked in sendromu gibi bir ha, şey öyle, var. çok haklısın. Kendi şeyine esir oluyor yani ideolojinin esir bu milliyetçi ulusalcı bir yıllık yaklaşık. Kolay değil ondan kurtulmak yani. Bunlar çünkü eski köye yeni adetler yani bakma. Yani bu kolay değil o, o şeylerden. O artık genlere işlemiş. Ama ben burada şunun altını çizmek istiyorum Ömer. Yani burada artık bu devletin bu resmi e, girişimler falan bunlar tabii ki çok önemli Sınır açılsaydı fevkalade olurdu. En ee, az insanlar gelirdi giderdi birbirlerine ne kadar benzediklerini görürlerdi. Bambaşka bir hava doğardı orada. Rahmetli Hrant, Hrant da yani bu, e, bu bu sürecin en önemli e, gelişmesinin sınırın açılması olacağını söyler dururdu zavallı. Evet. E, yani e, göremedi biz de göremeyeceğiz ama bu gidişle. Evet. Ha. E, ve Protokollerin e, e, ama e, şu var yani burada Ermenilerle Türkler arasında dünya kadar ilişki kuruldu bu arada ve 1989'dan itibaren kuruldu bu ilişkiler yani başka bir kapının açılmasıyla yani demir perde kapısının açılmasıyla kuruldu. Eh e, buna diaspora da dahil oldu. Bunlar bizim protokolleri falan beklemediler yani bu insanlar bu ilişkileri kurmak için. Açılmayacak olması kapının bu ilişkilerin devamını e, engellemez bence. Ve bu şunu söylüyor bize yani burada hakikaten e, önemli belirleyici ve kalıcı olan bireysel ve toplumsal girişimlerdir. Çünkü son tahlilde Ermeni-Türk ilişkisi... Hakikaten bu politikacılara ve meclislere bırakılmayacak ki burada meclisten kastım Amerikan Meclisi aynı zamanda bırakılmayacak kadar ciddi bir vicdan meselesidir bence. Evet onlar tamamen tabii her iki tarafta da mecliste de her zaman olduğu gibi yani çok sık görüldüğü gibi vicdan falan umurlarında değil politik realizm denen bir şey. O real kadar politik politik tabii ki yani bana ne yani. Evet. Evet. Çok ee... önemli. Ermenistan yani meselesiyle ilgili söyleyeceğim. Bu biraz da kerpiçten bahsedelim. iki dakikamız var çünkü çok geç başladı. Evet geç. Yeni bir canavar var biliyorsun. Bu trafik canavarı gibi. Kerpiç canavarı diyorum ben buna. Ne dersin? <gülüyor> Katil kerpiç. Katil kerpiç evet. <gülüyor> Katil bulundu. Yeni çare de bulundu. Neden yapacağız? Devlet. <gülüyor> Devlet yaraları saracak. Kerpiçin açtığı yaraları devlet saracaktır. Nasıl formül? o kerpiç Anadolu'da ne kadar zamandır kullanılıyor? E, bil, <gülüyor> çok, bilmezse... çok on bin yıllardır. <gülüyor> Herhalde. Abi biliyordur ama söylemiyor. <gülüyor> şimdi bir rakam e, var elimde. Onu da paylaşayım bari. E, şimdi yapı stoku 17 milyon konut. Kerpiç yapılmış evler hariç il ve ilçelerde 17 milyon ev var Türkiye'de. 17 milyon. Evet. Bunun %60'ının tamamen gayri fenli yani gayri bilimsel olduğu o şekilde yapıldığı söyleniyor. Yani yıkılıp yeniden yapılması lazım. Yani 10 milyonun üzerinde evin. 10 milyon civarında evet. evet konut. Şimdi bu bir hesap var yani en basit büyük e, altyapıyla 50 metrekare büyüklükte olmak kaydıyla 500 milyar dolar bunun fiyatı. Hmm. böyle bir şey mümkün mü? E, bende yok vallahi Dolayısıyla Dolayısıyla depreme <gülüyor> depreme Aslanlar gibi katlanıcıyız yapacak bir şey yok vallahi. <gülüyor> Ha tabi bir de tabi devlet gelsin kurtarsın tahri var biliyorsun. Devlet gelişti. Ee, de, de, yani de kurtaramayacağını bildiği için de e, Kadir Topbaş işte 30 bin kişi ölür dedi, değil mi geçen gün. Evet 30 bin tabi imsel bir rakam olarak da karşımıza çıkabilir maalesef ama bu ayrı bir şey. Kerpiç katil. Katil kerpiç. Peki çok teşekkürler. Hayırlı günler. Cengiz Hatayla Avrupa'ya doğru. Açık kastte. Monsieur le président, je vous fais une lettre. Que vous lirez peut-être Si vous avez le temps Je viens de recevoir Mes papiers militaires Pour partir à la guerre Avant mercredi soir Monsieur le Président Je ne veux pas la fête Je ne suis pas sur terre Pour tuer des pauvres gens C'est pas pour vous fâcher Il faut que je vous dise Ma décision est prise Je m'en vais déserter Depuis que je suis né J'ai vu mourir mon père J'ai vu partir Mes frères Et pleurer mes enfants Ma mère A tant souffert Qu'elle est Dans sa tombe Et se moque Des bombes Et se moque Des verres Quand j'étais prisonnier On m'a On m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme Et tout mon cher passé, demain de bon matin Je fermerai ma porte, au nez des années mortes J'irai sur les chemins Je m'en dirai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang Allez donner le vôtre Vous êtes bon apôtre Monsieur le Président Si vous me poursuivez Prévenez vos gendarmes Que je n'aurai pas d'armes Et qu'ils pourront tirer Le Dezerteur. Ferrari, Asker kaçça, Bu yazar, şair, müzisyen, şarkıcı, çevirmen, eleştirmen aktör, mucit ve mühendis. Boris Vian'ın 90 yaşına. Bizim için 90 yaşına geldi ve hala tamamen bütün canlıyla yaşıyor ama tabii kendisi 1959'da gayet genç bir yaşta hayata veda etmişti. Ama biz onun doğum gününü kutlamaya devam ediyoruz, Boris Vian'ın Ve e, bu ölümünden kısa bir zaman önce, 1954'te yazdığı bu çok ünlü şarkıda e, Fransızlar, Fransızların e, Vietnam'da, Dien Bien Phu'da büyük bir ilgi e, Vietnamlı milliyetçiler tarafından, yani e, yurtseverler diye demek lazım. Yenilgiye uğradıkları tarihte yayınlanmış bir şey. İlk önce Marcel Mulucci 1954'te söylemiş. Sonra da hemen Fransız sansürü onu yasaklamış. Yayınlanmasını da satışını da ta 1962'ye kadar. Cezayir Savaşı bitene kadar yani. Daha sonra İngilizceye, İtalyanca'ya, İspanyolca'ya ve Danca'ya pek çok dile de çevrilmiş ve... Savaş karşıtı şarkıların en tanınmışlarından biri olarak da Vietnam Savaşı sırasında da mesela Amerika'da John Baill tarafından da söylenmiş. Yani Fransa'da başkana bir adam açıkça söylüyor ben artık gidemeyeceğim Askerler çağrıldığım zaman savaşa diye hatta bir internet üzerinden bulduğum küçük bir çeviriye de kısaca yer verirsek. Size Sayın Başkanım döktürdüğüm bu mektup, belki de okursunuz birazcık vakit bulup diyor anonim biri tarafından çevrilmiş Türkçe'ye bir kısmı. Askerlik kağıtlarım demin geçti elime, çarşambaymış son günüm gitmek için cepheye. Ama Sayın Başkanım bunu yapmak istemem, zavallı insanları vurmak için doğmadım ben. İstemem sizi üzmek, söylemek zorundayım, benim kararım karar, kaçağım. Firardayım diye devam eden sözleri var ve ben doğduğumdan beri babamın, kardeşlerimin öldüğünü de gördüm. Çocuklarım da ağladı. Ağlamaktan gözyaşları kurudu. Anam da o kadar ağladı ki <gülüyor> hapse düştüm, ruhum çalındı, karımı çaldılar ve artık kararım karar. Yarından itibaren kapımı kapıyorum. Silahım da yok. Adamlarınıza söyleyeyim silahım da yok. İsterlerse öldürebilirler. ateşte edebilirler üstüme diyor. Evet, Boris Viyana bir günaydın. Daha demiş olduk. Bugün Açık Radyo'da Açık Gazete'de. 94.9 Açık Radyo.com'dan da yayın yapıyoruz. Evet, biraz Orta Doğu'ya da Değinmemiz lazım. Orta Doğu barışı için gerçek bir fırsat doğmuş. Müjdeler olsun. Öyle mi? Evet. Joe Biden, Amerikan Başkan Yardımcısı ziyaret etmiş ve fırsat var demiş. Barış oluyor. Dolaylı görüşmelere başlama kararı almışlardı. Dün galiba söylemiştik onu. Ya, evet. yani Aslında bir bir buçuk iki haftadır gittikçe yoğunlaşan bir, bir aydır falan da e, altyapısı kurulan bir Yeni bir Orta Doğu barış süreci var aslında bu Orta Doğu barış sürecinin geldiği nokta bence değerli şu açıdan ben yine paranoyakça e, Erdoğan öyle diyor çünkü seçim Baykal böyle diyor çünkü seçim gibi buraya da böyle tek kelimelik harika bir tane şey buldum kendimce e, böyle çünkü yoksa savaş suçu e, yargılanmaya çok az kalan bir noktada e, taraflar diyelim. Ee, ...ve Birleşmiş Milletler'in çıkartmış olduğu ciddi kararlar vardı. Şubat ayına kadar eğer dökme kurşun işiyle ilgili soruşturmayı doğru düzgün... ...bunda koşulları belirleniyordu doğru düzgün derken... ...yapmazsanız e, bu iş artık hani tatsız olacak diyordu İsrail tarafına... ...Hamas tarafına da aynısını söylüyordu. Ee, geldiğimiz noktada Şubat oldu, Mart oldu falan diye devam edebileceğimiz bir hikaye var. Birleşmiş Milletler'den de bununla ilgili yapacağız diye bir açıklama geldi. Bunun dışında bir şey yok. Yani eğer e, bir şey yapacaksa İsrail durumu toparlamakla ilgili ya da ABD-İsrail toparlamakla ilgili bir şey yapacaksa şimdi zamanı. O yüzden barış zamanı. Ve böylece Olmuş en üst düzeyde çok sen artık yeni e, strateji uzmanı hem de yalnız jeostrateji değil ulusal strateji alanında da uzman tayin ettim. İç ve dış alanda çalışmayı gazetenin açık gazetenin. Evet sarem diyelim. <gülüyor> açık gazete stratejik araştırmalar Enstitüsü müdürlüğü çok şık yani bir kartvizit bastırırsam eminim bunun gideri olur evet volkan da, da takdirle karşıladı bu sıfatını zaten koridorda da ufak ufak rozetler filan asılmış duvarlara gördüğüm kadarıyla armalar filan evet bu doğru bir yani iyi bir tahliyle benziyor Joe Biden'ın da oraya gitmesi şey, çok şık bir e, Davud'un e, yıldızın önünde. başında da kippayla e, çekilmiş. Yani Yahudilerin dini takkesini de giymiş olarak çekilmiş. Harika bir fotoğrafına rastladım. Sana göstermedim iftarla. Joe Biden Yahudi asıldım mı bilmiyorum. Hiç fikrim yok ama e, yani büyük ihtimalle gittiğine göre holokost müzesi vesaire gibi yerleri gezmiş olmalı da Kudüs e bir Kudüs'e gitmiş olmalı e, bu tip yerlerde dini sebeplerle başı örtmek gerekiyor falan üzerinden aslında diplomatik gereklik bildiğim kadarıyla kendi bu, açık havadaydı bu fotoğraf gördüm bir demir İsrail'in o yıldızınla çok şık bir fotoğraf neyse gelmiş orada işte, sembollere takılmayalım derim tabi sembollerden Aa, daha iyi takılacak bir şeyler o, varken ne gerek var ve en üst düzey yetkili Amerikalı yetkiliymiş Barack Obama'nın yönetiminden yani gelmesinden sonra e, İsrail liderliğiyle görüştükten sonra da Ramallah da Filistinli liderlerle bir araya gelecek. Bütün daha anlamlı senin açından, senin bakışından okursak hı hı. anlamlı. Gerçek bir fırsatla karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. Herkes durup derin bir soluk alırsa. Bu bizim için bırak değil galiba. Herkes diyor. Ha, yani anladım. Biz de yapalım en azından zararı olmaz. Doğru. Bence görülür ki İsrail ve Filistin halklarının çıkarları birbirine zıt olmaktan ziyade birbiriyle uyumlu demiş. İşte devlet adamı. Budur. Böyledir. Budur. Yani yürü. Kim tutar Joe Biden'ı? Ama İsrail ve Filistin halklarının çıkarlarının ben de hakikaten birbirine zıt değil. Ziyade birbiriyle uyumlu olduğunu düşünüyorum düşünmesine de devletle de halk çıkarlarının birbirine uyumlu olduğuna dair tarihte çok az fırsat elimize geçti. Sıkıntı burada. Yani İsrail devletinin kendi biçtiği çıkar noktasıyla İsrail halkının çıkarının aynı olduğunu söyleyebilmek çok mümkün değil zaten. Yoksa zaten hani hükümetlerimiz en iyisini bilir ve en iyisini yaparlar diye olurduk ve hayatımız gerçekten çok da güzel olurdu. Evet burada ufak bir sorun olmuş biliyorsun. Sorun yani. ufak tabii. <gülüyor> Hayır Joe Biden bu kippasıyla filan harika konuşmalar yaptıktan hı hı. sonra hepimizin derin bir soluk almamızı da sağladıktan sonra gitmiş oradan. Evet. Ve gider gitmez İsrail işgal, işgal altındaki Batı Şerya'da 112 yeni konut inşaatına izin vererek Filistinler arasında tepki uyandırır diyor. Pardon. Bölgeye gelişinden birkaç saat önce yapmış İsrail. Evet. Hmm. Yanlış söylemişim. Ama... Düzeltir, e, özür dilerim. Bu kaç ev dediniz? 112. Benim elimde bir Associated Press haberi var. 1600 evli. Evet. İşte o sonra. Ha, Ön, ben zoruna orada zırt dedi demiştim de orada dememiş mi? Sonra benim, 1600 mü çıkmış? Benim yanıldığım nokta o oldu işte. BBC'nin haberinde... Evet, Biden'ın gelmesinden birkaç saat önce bir batı da 112 yeni inşaat demiş. Buna Biden ses çıkartmamış. Burada İsrail ve Filistin halklarının çıkarları ziyadesiyle uyumlu filan gibi o laflarını etmiş. Tamam. O gitmiş, arkadan senin dediğin olmuş. Şimdi Guardian'a bakıyoruz Rory McCarthy'nin haberine. Kudüs'e, Doğu Kudüs'e... Doku Müslüman taraf mı oluyor Kudüs? Ün? Evet. Ha, anladım. Evet. 1600. Yani sözde evet. Müslüman diyelim çünkü İsrail, e, İsrail devletinde büyük ihtimalle evet. Türk medyası olsaydı, Türkiye bir medya olsaydı böyle şeyler atılıyor olacaktı. Sözde ha. Müslüman bölgesi falan gibi. Tamamen işgal altında Filistin topraklarında 1600 ev daha yapacağız demiş. Ya yani kusura bakmayın demiş. Yani ev lazım genişlememiz lazım güvenlik sebepleriyle ve başka sebeplerle. İşte ona kızmış Biden'da. Bak fotoğrafında görüyorsun kippalı. Ne güzel ha, kızmış. <gülüyor> bu kızmadan önceki. Yani. Ha öyle mi kızmışını <gülüyor> görmeyeyim ben. <gülüyor> ee, bu işte o başta şeyi karıştırmışım ben işte 112 apartmanın Beytar illitte o Batı Şeria'da o da işgal altında ama ona bir şey dememiş şey. Ya zaten ama Amerika Çobay'da buna kızmış vallahi. Bazı yerlerdeki işgaller kabul edilebilir durumda zaten. Hmm. Öyle bir durum olduğu için burada da hani daha küçük mikroda çalışıyoruz. Bölge küçük olduğu için. Ama burada da bildiğimiz üzere bazı Durumlar kabul edilebiliyor işte mesela Batı şerianın bir kısmının işgal edilmesi normal yani 70 senedir bir işgal sürüyorsa 60 senedir sürüyorsa 50 senedir sürüyorsa e bu durumda e, ya bir kısmını iç etmeniz de normal sayılabilir diye düşünüyor ama o kısmın ne olduğuna dair bir tartışma var ki zaten bu bütün pazarlık süreci dediğimiz süreçte de bu idi e, ama T Oslo vesaire diye devam eden süreçten farklı olarak ne olacak ve üstüne üstlük bu İsrail hükümetiyle gerçekten bir şey olması mümkün mü? Ben onu merak ediyorum. Hani inanıyor mu acaba Biden? Şimdi sen Aksaremin bir sonraki toplantısında bunu da <gülüyor> <gülüyor> ele alırsın herhalde. Biden'ın inançları ve gerçeklikle <gülüyor> ilişkisi konulu bir sunum yapmayı düşünüyorum. Evet. <gülüyor> Şimdi benim çok tatsız bir şey olmuş. Bunu da nasıl hazmedeceğinizi bilmiyorum Volkan'la beraber ama satır aralarından okudum. Ee, Bibi Netanyahu ile İsrail dışişleri şey başbakanıyla yemek davetine 90 dakika geç gelmiş Joe Biden bunun üzerine neyin üzerine trafik sıkışmış bu haberin üzerine ha, yani, Sinirini toplayamamış bir süre yani odasında oturması gerekmiş evet, herhalde çünkü çok sert bir dille kılamış yani bu kararı Kınıyorum demiş. I condemn kelimesini kullanmış. Bu karar İsrail hükümetinin yeni ev birimleri inşası. Bunu genişletmesi planlarını kınıyorum demiş. Yani ben bunların hepsini anlıyorum. Da anlayamadığım şu mesela tartışma şu minvalde yürüyor ya. Şimdi İsrail diye bir ülke var. Filistin diye bir yer var. Bunların ise işte bir toprak anlaşmazlığı var. Durum biraz soğukkanlı bir noktadan gördüğümüzde durum bu. Ne sebeple nasıl oluyorsa. Şimdi e, İsrail tarafı diyor ki evet bu toprakların benim olmaması lazım ama güvenlik gerekçesiyle ben bunu elde tutmak durumundayım. Duvarımı da yaparım. Falan hani orada çeşitli sıkıntılar oluyor işte köy boşaltmalar, duvar yapmalar, adam öldürmeler falan filan bunlar zaten savaşın doğası. Müzletin ağaçları sökmeler ha, vesaire. Evet. Fantezi o Suyu filan. E, tabii yani bunlar hani işin doğası bunları kabul etmek mümkün. Ancak, <gülüyor> dalga geçiyorum tabii. Da. Ancak hani e, şu kısmını anlayamıyorum ben. Sonra da gelip şöyle bir yere dayanıyor. Efendim şimdi biz bu 112 konutla ilgili ne zaman karar vermiştik? Yahu mevzu 112 konut değil ki. Yani tabii hani bunu yapmak çok daha kolaylaştırıyor. Son olarak Filistin'de İsrail'in söylediği şey şu. E, biz bu Beyter İlit'deki yeni konutların inşasına moratorium kararından önce izin vermiştik diyor. E peki yani... E, Mevzu bu 112 konut olmadığına göre bu 1600'e ne zaman izin verilmiş? Yeni. Bu yeni daha mi? Daha önce 1300 vardı kondi. hatırlıyor musun? Kondi'da evet ise, hatırlıyorum. Rays. Onun zamanında o da görüşmeleri biraz... E, o da bir heyecanlı girmişti mevzuya. Kolaylaştırmıyor bir demişti. Evet. Öyle hatırlıyorum. Aydın önce biraz önce. daha net konuşmuş en azından. Evet. Hani Rice'e göre bak. ilerlemeler var. Evet tabii işte. Dünyada Obama. iyi şeyler de oluyor. <gülüyor> Tamamen ya. Şimdi... Michael Moore'un mektubundan bahsedeceğiz demiştik. Abi bu arada e, bu haberle bağıntılı bir de Türkiye haberi de var. Onu hı -hı, da hı, onu söylemek da lazım. Evet. E, ya tam olarak ne haberi olduğunu hakikaten tanımlamak mümkün değil. Bence zaten hani, bırak dağınık kalsınlık bir haber. Yoruma muhtaç ama yorumlamamak lazım. E, şimdi Tayyip Erdoğan demiş ki, Türkiye'nin Suriye ile İsrail arasında arabuluculuk yapması önerisini İsrail kabul etti. Demiş. Yeniden. Yeniden. Tabii, yani evet. Başlamıştı başlamış ara arabuluculuk. Sonra bir Tatsızlıklar oldu hatırlarsınız Van Milit durumları ardından kesildiydi bu şimdi Erdoğan demiş ki tekrar başlıyor her an başlayabilir demiş Netanyahu yalanlamış niyet demiş Hı. Rusça konuşmuyorlar mı onlar ha şey Netanyahu di, hayır Diliberman e, diye olabilir ama Netanyahu'nu sanmıyorum e, lo demiş olması Hı. yüksek ihtimal ee, yalanlamış. Demiş ki henüz bir karar verilmedi. Ancak Erdoğan'ın açıklaması Türkiye'nin İsrail ile ilişkileri güçlendirmek istediğini ve bölgede barışı desteklediğini i̇şte, gösteriyor. İşte devlet adamlığının ikinci parlak örneği. Değil mi? Hem yalanlıyorsun hem de yalanlamıyormuş gibi Türkiye'nin karşı tarafında değil mi gururunu kırmayarak okşuyorsun gururunu. Bence çok kaliteli. Ee, Yürü Bibi seni kim tutar? Yalnız Suriye'yi hızlı tutmak gerekiyor olabilir Türkiye ile birlikte. Nükleer kervana katılmakla ilgili Suriye'de bana da bana da. Ee, ne ona olamaz. Bence de olamaz ama bunu açıkça söylemeyeceklerdir. <gülüyor> Bu yavaşça söylenecektir. Ee, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Miktat ülkesinin giderek artan enerji ihtiyacını karşılamak için nükleer enerji geliştirmek istediklerini söylemiş. Bence e, Dünya Savaşı Orta Doğu'dan hakikaten çıkabilir. Bir e, aksarem daha yapayım. <gülüyor> Ee, ve üstüne üstlük hakikaten yanlışlıkla toptan birbirimizi temizleme ihtimalimiz gittikçe yükseliyor. Ama İsrail ile Suriye ortak nükleer araştırma da yapacaklar. Yok artık. An. Evet. Ciddi olamazsın. Aa, yemin billah neyin üstüne elimi koyayım istersen. Hangi kutsal kitabı? Birlikte çalışma yapıyorlar. <gülüyor> ee, Hayırlı olsun o zaman. Ya, o zaman barışa <gülüyor> katkı mı diyeceğiz şimdi buna? Ne diyeceğiz? Tabii. Yani tabii ki barışçı nükleer şey silah yapsın diye yok, değil. Yok yok ama. Kömür ve şey yerine. Nükleer yakın. santral yapıp silah yapmayan ülke var mı? Suriye olacak işte. Aha, anladım bir de Türkiye unutmayın. Evet Türkiye. <gülüyor> Şimdi bunları bırakalım. Bu son açıklamam seni derinden vurdu biliyorum can evinden. Ama bu doğru. Voice of America haberi. Birlikte çalışacağız demişler. Kömür yakmak yerine biraz da atom yakalım demişler. Mantıklı e, yani. Daha yeni vurmuştu nükleer tesisini şey, Suriye'nin. Suriye Şimdi birlikte mi yapacaklarmış? Evet Türklerin bulunduğu bir tarlaya da düşmüştü uçaktan atılan tank. Hatırlayacaksın tank diye düşmüştü yere. Ee, Paris'te enerji evet buldum haberi inanamadım özür <gülüyor> sana ama Paris'te enerji konferansında konuşan İsrail altyapı bakanı Uzilando demiş ki Arap komşularımızla nükleer santral inşa etmek istiyoruz demiş. Daha daha sonra da şey diyecek. Sıfır sorun politikası Arap komşularıyla <gülüyor> <gülüyor> istiyoruz diye. Çevremiz aslında düşmanlarla çevrili değil diye devam edecek. E güzel. Yani galiba bu sefer bunu hayırlı mı yorumlamak Tabii lazım? Tabi canım. Hangi mi? lobla aldığına bağlı. Evet. Ben bu sıralarda nöroloji ve psikiyatri üzerine çalışıyorum. Ben lobuma galiba <gülüyor> bu sefer bir 115 voltluk hafif dalga <gülüyor> istiyor olabilirim. Şimdi o Michael Moore diyor ki sevgili başkan Obama. Anladım ki Ram Emanuel yerine birini arıyorsun. Chief of Staff dedikleri yani sekreter işte bütün kurmayı. Her gün görüştüğü adam hı hı. Amerikan Başkanı'nın sabah kahvaltısını birlikte filan ettikleri. Yani karısı kadar en çok karısından sonra en çok gördüğü insan da diyebiliriz. Onu değiştir diyor. Yani ben kendimi naçizane kendimi öneriyorum. Onun yerine diyor Washington D.C.'ye geleceğim ve senin etrafındaki bütün bu pisliği temizleyeceğim. Yaratılan karga şeyi diyor. Yılda 1 dolara çalışırım ve Capitol Hill'deki ya Amerikan Senatosu'ndaki şuradaki buradaki temsilciler meclisindeki demokratlara da tekrar omurgalarını kazandırmak için onlara da e, cumhuriyetçileri yaşak sudan gelinceye kadar şiddetle kullanılmadan nasıl dövüleceğini de sana göstereceğim diyor. Ve Amerikan halkının seni niye oraya gönderdiğini de ...anlatmaya çalışacağım diyor. Fazla da bir şey istemiyorum. Bir çek yat koy. Bodrum'da, Beyaz Saray'ın Bodrum'da yeter bana diyor. Yalnız diyor fazla da heyecan duyma ya. Ucuza getiriyoruz bu kadar hizmeti diye. Çünkü senle ben sabah beşte kalkacağız. Haftanın yedi günü. Ve her gün seni, senenin her günü savaşa hazırlayacağım diyor. Cumhuriyetçilerle. <gülüyor> Her gün yüz sıçrama hareketi yaparak başlayacağız. Sen de benim arkamdan yemini hı hı. tekrarlayacaksın. Amerikan halkı seçti beni. Cumhuriyetçiler değil, sen yönet diye. Ben yönetiyorum ve bütün şeyleri yolumdan atacağım engellicileri. Amerikan halkı bunu beğenmezse yaptığımı beni 2012'de atarlar. Ama arada ben, söz, söz, benim sözüm geçecek. Hadi kongre şimdi yere yat ve bir elli sınav çek. Hı hı. Her gün böyle başlayacağız diyor. Sağlıklı. <gülüyor> Sağlıklı. Ondan sonra giyeceğiz eşofmanlarımızı ve Capitol Hill'de koşmaya başlayacağız. İsimlerini aldığımız şeyleri hepsinin kıçlarına birer tekme atacağız. Sonra başka isimler listesini alacağız. Ve bazılarının saçını başını okusayacağız, bazılarına hafif elense çekeceğiz, yarın boyunduruk atacağız. Tamam ve ceplerimizde o hanım evladı demokratlara da neler nasıl kazandıklarını 2008'de hatırlatan şeyler olacak diyor. Seçim sonuçları da olacak diyor. Amerikalıların ezici çoğunluğunun nasıl Afganistan ve Irak savaşlarına karşı çıktığını... Bankacıların cezalandırılmasını isteyen rakamla araştırma sonuçları da ceplerimizde olacak. Ve ondan sonra da talim çavuşları gibi onların suratlarına diyeceğiz. Sizin anlamadığınız bir tarafı var bu işin. Bizi, halkın bize verdiği yetkiyi asker yat yere ve 50 sınav çek diyeceğiz diyor. Tabii biliyorum bunu Ram Emanuel yapmalıydı senin e, sekreterin ama maalesef yanlış anlama her zamanda hayranlık duyduğum diyor. Ona yaptığı işlere şey hariç diyor. Nafta'nın geçişiyle benim memleketimde bütün iş, işleri mahveden adamı. Ama şimdi diyor bir sürü de demokratları çok ciddi bir mücadeleyle getirmişti. Ama artık işe yaramıyor diyor. Fakat cumhuriyetçiler Doğru dürüst gitmiyorlar ki diyor. İşte demin tartıştığımız meselelerden biri. Nasıl kabul etmiyorlar? Mesela Kürklü Foklar meselesi gibi bu da. Görmüyorlar işte. Yani e, hepsi onların. Aynı kafada diyor. Ve onun için kazanıyorlar diyor. Yani demokratların çoğu bunu yapamıyor. Onları durdurmak imkanı yok. Bir şeye inandılar mı? Tamamen gidiyorlar diyor. Mesela sonuna kadar ölümüne diyor. Televizyondaki radyodaki adamları da böyle ve ne kadar hata yapmış olurlarsa olsunlar birbirlerini bırakmıyorlar. Sadakatle bağlılar. Bu şu bile hata yaptığını bir tanesi bile söylemedi diyor. Böyle ne olursa olsun topuklarını dayıyorlar yere ve onları sürüklemek imkansız. İşte biz bu onlar gibi savaşmalıyız diyor. Mesela onlardan birini, şu demokratları birini, şey, cumhuriyetçilerin şeye koy diyor. Eriyen kutuplara. Ya bu normal, ocakta erir böyle derler diyor. Küresel iklim değişimi, küresel reddetmek için. Ondan sonra da bu so soğuk, ne küresel ısınması derler. Hatta Adem'le Havva'da dinoların sırtında Geziyorlardı at biniyorlardı Dino biniyorlardı Gup gup gup diye giderler diyor Bütün bunların manyaklık olduğunu düşünüyorduk Ama değil diyor Yani cumhuriyetçiler Sadece medyayı değil Seni de sayın başkan ve demokratları da 59 oyla Senatoda bir azınlık olduğuna inandırdılar diyor Ve böylece gitti diyor Bakıyoruz şimdi diyor Bir senedir baştasınız Yıl geçti ve bir banka düzenlemesi bile yapılmadı. E, genel sağlık sistemi geçmedi. Afganistan'daki savaş tırmanıyor ve on binlerce Amerikalı işlerini kaybedip evlerinden atılıyorlar, evlerini kaybediyorlar. Yani artık Bush gitti yaşasın ama bir tane bile bu laf bize bir lanet iş bile kazandırmadı diyor. Ve şimdi beni iyi bir adamsın Sayın Başkan. Washington'a da elini, elini uzatarak geldin Cumhuriyetçilere. Onlar da kesip attılar o eli. Senin uzattığın eli diyor. Saygılı olmak istedin. Onlar senin dediğin her şeye hayır dediler Cumhuriyetçiler. İşte iki partiler üstü yapacağım filan dedin. Bu olmuyor. O zaman ben sana bir şey söyleyeyim diyor. Açıkça. 2010'da seçim günü demokratlar geldiği zaman tarihte görülmemiş tevradi büyüklükte bir şey e, yenilgiye sahne olur orası diyor. Eğer şimdi değiştirmezsen ve yeni cumhuriyetçi çoğunluk gelirse o zaman e, kongredeki birkaç muhafazakar tutucu şeyi de yanlarına alırlar demokratı. Ve seni partiler üstü bir şekilde öyle bir impiç ederler ki azlederler ki aklın durur diyor. Gerekçeleri de sosyalist olduğunu söylerler. Ve bir de Kenya vatandaşıydın derler zaten sana. Ve böylece partilerin iki kongrenin iki tarafında da birlikte şey yapmalarını görmek ne güzel olur. Birlikte çalıştıklarını diyor. Ve ebediyen gider bu ülkenin. Bu ülkenin. Tamir etmek için sahip olduğumuz küçücük pencere ebediyen kapanır diyor. Ne diyorsun Barak demiş sonunda da. Sen ne ben dünyaya karşı. Hadi eğlenceli de olur. Belki de bir şey yaparız. Ne diyorsun diye böyle bir mektup yazmış. Cevap vereceğini düşünmüyorum ben. Barack Obama'nın. Evet. Michael Moore ama olsun. Vermeyebilir Hakan. Bir iki cinsel de haber vardı. Onları da verelim. Cinsiyet haberi de diyebileceğimiz cinselden öte. Ee, biri işte devam eden bir biliyorsunuz eşcinsellik biyolojik hastalık mıdır? Adlı e, dehşetengiz bir e, sohbetimiz var. E, artık girdi hayatımıza yapacak bir şey yok. Bakan böyle olunca sohbette de böyle devam ediyor. E, Aliye Kavaf'ın bu çıkışıyla ilgili sağlık bakanı tabii ki haliyle mikrofonların muhatabı olmak durumunda kaldı. Madem tıbbi bir konudur, sağlık bakanımıza soralım diye. E, hakikaten bence Recep Aktağ fena çıkmadı bu işin içinden. E, i̇yi çıktı demek mümkün değil ama fena çıkmadı. Demek mümkün diye düşünüyorum. E, en azından eşcinselliğin biyolojik bozukluk bir hastalık olmadığını düşündüğünü e, öğrendik. E, eğitim yapalım falan hani çocuklarımıza doğru şekilde falan gibi bir şeyler söyledi. Bir de normal e, cinsellik tanımladı. Kadınla erkek arasında olan normal olanmış. Onu öğrendik. Öbürü anormal miymiş? Ee, bu durum onu demedi ama o, yani normal buysa bir de anormal olması gerektiği çok açık haliyle. Ee, bir de böyle bir tatlı durum var. Tek eşli ve kadın erkek arasındaki ilişkinin en sağlıklı ilişki olduğunu söyledi. Pardon normal hmm. değil sağlıklı. Hmm. Ee, o zaman Sağlık Bakanı'nı yani durumu işte iyi kurtarmış diyebiliriz. Diyebiliriz. Ee, bir adet de mecliste kadın sayısının 3'te bire çıkarılacağına dair yasa çıktı. Bu da çok önemli. Çok önemli evet. Hindistan parlamentosunda çıktı. Ayrı konu ama Hindistan parlamentosunun üst kanadı Türkiye'de çıkmamış mı? Beni aldattın. <gülüyor> Bir tek seni aldattım ben. İyi dinleseydin seni aldatmayabilirdin. Mecliste kadın sayısının 3'te bire çıkarılmasını onaylamış. Böylece kritik eşik denilen temsiliyetle ilgili duruma geldi. Volkan camın hopladı yaşasın diye o da yanlış. Yani, i̇şte tam çıkış noktasındayız ya herkes bir böyle e, o açıdan sıkıntılı durumda. E, önemli bir durum diyebiliriz. E, bu arada Birleşmiş Milletler'de kadınların katında Türkiye'nin 9. olduğunu açıklamış. Sondan 9. bu da. Gene ben yine şakacılığa devam. Boşuna oflattım <gülüyor> Volkan'ı işte. İki de bir. Ee, kadınların iş gücüne katılımı yüzde yirmi altıymış. Dünyada ise yüzde elli üçmüş. Siyasete ve ekonomiye katılımda 101 yüz birinci sıradaymış. Yüz kadından dokuzu okuma yazma bilmiyormuş. Yüzde kırk ikisi erkeklerden. Şiddet görüyor doğrudan. Ya partnerlerinden ya ailelerinden. Bir Türk kadını dünyaya bedel değil miymiş? Ee, Valla hiçbir şekilde. Hatta şöyle bir bedel koyabiliriz. 35 milyon Türk kadını 52 sığınma evine bedelmiş. Yani 35 milyon e, kadın için sadece 52 sığınma evi varmış. %42'sini şiddet gördüğü bir ülkede. E, i̇şte temsiliyette her konuda çok net ortada. Yani bakın efendim 1930'da seçme, e, 34'te seçilme. Ve ondan sonra film koptu diye anlattan hikaye gerçekten pek bir yere tekabül etmiyor diyebiliriz sanırım. Peki. E, bu öyle bir durum var hakikaten. Bu kadın meselesini ve diğer meseleleri yarında konuşmaya devam edeceğiz. Boris Vian'la da bitiriyoruz. E, bu sefer de Jane Birkin. E, Biento adlı parçasıyla... E, Boris Vian'ı anıyor Onepala Biento Onepala Boris Vian 90 yaşında Açık gazetede Boris Vian şarkıları Çaldık bugün yarın ve öbür günde Devam edeceğiz inşallah bir aksilik olmazsa Hepinize günaydın Günaydın Günaydın Tu plus de la vie Tu t'en vas seule Et tu t'ennuies Le temps se traîne Il fait noir Dans ton cœur Sur le passé L'on questionne Tu te tournes Tu frissonnes Tu as droit au bonheur Bientôt le soleil reviendra Et tu te souviendras Des vacances passées et des noms effacés sur la grève 찍갔대